Çıkkasıydı. Merhaba Kainat. Bugün 10 Aralık Cuma. Yıl 2010, ay 12, gün 344. Kasım 33. 1432 Hicri Muharrem 4, 1426 Rumi Kasım 27. İnsan Hakları Haftası. İnsan Hakları Günü. Birleşmiş Milletler Örgütü insan hakları sorununa kadar sorunda büyük önem verdiği ve kurduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Mart 1948 tarihinde benimsendi Türkiye'de 10 Mart 1954'te insan hakları bildirisine uymayı kabul etti Bu bildiriye göre bütün insanlar ana, baba, cins, ırk, milliyet ve dinlerine ne olursa olsun eşit haklara sahip olarak doğarlar Bu haklar kanun önünde de geçerlidir Bütün çocukların evlilik dışı doğsalar da dahi özel bakım ve korunmaya hakları vardır Her türlü şekliyle kölelik ve kulluk yasaklanmıştır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 Yemek Listesi Gün 344 Ispanak, Püreli, Cızbız, Köfte, Börek, Salata, Meyve Büyük Saatli Mahrif Takvimi A big old broguing shoes, and you need a haircut, tramp. In your pocket Herkes açık radyo burası 949 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz Ömer Madra, Avi Halikba ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple. Günaydın. Günaydın. Otis Ray Redding Junior'da bir günaydın herkesin bildiği ismiyle çok daha iyi bilen ismiyle Otis Redding ölüm yıl dönümü bugün 1967'de bugün çok genç yaşta 26-27 yaşında. Hayata veda etmiş Amerikalı sol şarkıcı, yani sol müziğin krallarından bir hatta ilk kralı denemi diye biliniyor ve sol kelimesiyle tamamen özdeşleşmiş isimlerden birisi olduğunu yazıyor. kritiklerde rock eleştirmenleri de bir uçak kazasında 26 yaşında en büyük Parçası, başarı kazanan parçası Sitting on the Dock of the Bay daha yayınlanmadan bir ay önce bir uçak kazasında grup elemanlarıyla birlikte hayata veda etmişti. Ona bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de çok uzun yüzyıllar süren neredeyse bir mücadelenin sonunda bütün hı hı. insanların eşit ve e, haklarını her zaman kanun önünde, hukukun üstünlüğü önünde savunabilecekleri bir konuma geldiğini belirten bir Birleşmiş Milletler, Sanakları hakları evrensel bildirgesiyle 10 Aralık 1948'de kabul edilmişti ama tabii bunu böyle bir Birleşmiş Milletler'de, şey yapılmış, düzenlenmiş bir şey saymak kolay değil öyle çok büyük de bir şeye gönderme yapıyorsun değil mi saatli marif takvimindeki Biraz, evet. anlatıma bu yasa yapıcı, kafasıyla yapılmış bir şey değil aslında insanların kanıyla canıyla çok büyük fedakarlıklar kazandıkları bir mücadele. haklar bütünü. Hatta bunlar uygulanıyor mu bu kısmıyla ilgili de bir sürü şey söylenebilir ama önemli olan aslında daha çok beklenilen şey burada hukuki bir statüye. ...kavuşması ve aslı hakların... ...tanımlanmış ve kabul edilmiş... ...olması. Bunların var olabilmesi için... ...ittirmeye devam etmek... ...galiba yine hayatta kalanların... ...işi oluyor. tas da böyle. Bu çok önemli... ...bir gün. Wikileaks... ...konusunda da... ...büyük bir... ...mücadelede başlamış olduğunu... ...belirtelim. Özellikle... ...Avaz... ...diye bilinen grup... İçinde de Wikileaks ve Julian Assange, onun hı hı. lideri olan Julian Assange yürütülen büyük korkutma, ürkütme ve bastırma kampanyasının ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne çok büyük bir tehlikeli bir saldırı olduğunu belirtiyorlar. Ve dünyanın dört bir tarafından gittikçe yükselen, çok büyük bir hızla yükselen bir mücadele var aslında. Hı hı. Yani en üst düzey Amerikalı politikacılar, terörist organizasyon dediler. Hatta yani itiraf, bunu söylemekten de utanıyorum ama meslektaşlarımız sayılan gazeteciler, televizyon yorumcuları, köşe yazarları filan da Wikileaks liderinin öldürülmesinin ortadan kaldırılması gerektiğini de söylediler. Teröristtir dediler. Hatta bütün, yalnız Julian Assange değil, bütün... Personelin de öldürülmesini söylediler. Şimdi Wikix's hakkında ne düşündüğümüzün herhangi bir önemi yok. Ama hukuken dünyada bütün hukuk uzmanlarına hatta uzman ol olmaya da lüzum yok herkese e, akl aklı selim sahibi herkesin şey yaptığı gibi göreceği gibi herhangi bir kanun çiğnemiş değil. Ve önde gelen gazetelerle, dergilerde de çalışıyor zaten hı hı. grup. Hatta Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nden de daha birkaç geçen sene miydi, evet sene mi tam hatırlamıyorum büyük, önemli bir ödül almıştı Kenya'daki kepazelikleri açığa çıkarttığı için. İşte New York Times Amerika'dan, Guardian İngiltere'den, Der Spiegel Almanya'dan gibi Fransa'dan Le Monde ve İspanya'dan da El País gibi gayet önemli önde gelen gazete ve dergilerle birlikte çalışıyorlar. Ve şimdiye kadar %1'den azını yayınladı ama o %1 içinde belgelerinde dünya birbirine girdi. Şimdi dolayısıyla artık bir dilekçe imzalamanın ve bu mücadeleye karşı e, gitmenin tam bir e, devamını bugün de ...göreceğiz. Bugün Uluslararası Medya Sempozyumu da var. Hı hı. Bu meselelerin orada da konuşulacağı... ...ümidindeyim ben de katılacağım ona. Vallahi çok da hani... ...konuşarak halledebileceğimiz bir işmiş gibi bana açıkçası gelmiyor. Çünkü iki şey burada önemli geliyor bana. Bütün bunların dünyanın gözü önünde bu kadar rahat olabiliyor olması... ile ilgili devletli gelişmeler. Bir yandansa... Avaz işte 24 saat daha yeni olmaya başladı ee, imza kampanyası başlatıldı... Assange'nin durumu ile ilgili şu ana ve kadar. Ve WikiLeaks'in Evet WikiLeaks'in aslında bastırılmaya çalışılıyor olması ve vvv diyebiliriz 365 bini geçmiş durumda toplanan imza. Evet, evet ve bu anda. hafta... anda umut, umut ediyorlar ki bu sadece bu hafta içinde ...1 milyon imza ben hemen gönderdim çok da güzel Bende. bir şey koymuşlar. Ee, şu anda gelen imzalar diye işleyen bir çizelge var. Ve o çizelge taksimetre gibi durmuyor. Demin gelen 5 saniye önce, şimdi, şimdi 5 saniye önce diye böyle işleyen Şu bir anda, şey var. Ya, öyle bir hızlı akış ki hakikaten ülkelerin isimlerini saymaya kalksam e, hıza yetişemem. Media, e, Sempo, Uluslararası Medya Sempozyumunda da tam da bunu ele almanın Zamanı işte büyük bir fırsat bu. Canımı sıkan tam da bu yani kimsenin gelip orada e, WikiLeaks'i kötüleyeceğini sanmıyorum. Kötüler mi? Hayır ama e, bu, oradan bu tarz bir mücadelenin kıvılcımı da çıkabilir. İnşallah, Oraya inşallah. Gayet önemli uluslararası alanda da ün yapmış. Türkiye'nin de saygın gazetecileri geliyor. Şeyler dışında. Dev, devlet erkanı dışında bakalım. Yani bunun da öyle bir birleşme noktası olması çok önemli. Ee, bir yandansa e, galiba ilk kez Putin'in e, işte doğru söylüyor falan diye anılacağı bir açık gazetede karşı karşıyayız. Belki tarihe not düşmek gerekir ama e, Putin de Wikileaks'le ve e, özellikle Assange'in ile ilgili ya bu sizin bu demokrasi dediğiniz şey sizin orada geçerli mi diye sordu aslında çok kabaca. Ee, Batı'nın Rusya'ya demokrasi vaazı veremeyeceğini söyledi Putin. Tabi bunların hiçbirini iyi niyetle yapmadığının altında ayrıca çizmek lazım ama bir yandan da haklı. Şunları söylüyor. Ee, eğer tam bir demokrasi varsa o zaman neden bayasancı cezaevinde gizliyorlar? Demokrasi bu mu? Biliyorsunuz kırsal kesimde bazıların ineği böğürebilir ama sizinki sessiz olmak zorunda derler. Demiş. Çok güzel bu lafların arkasında sonuna kadar duracağını e, umuyoruz. Ya Bunların arkasında durur da bu Rusya'da demokrasi olduğu anlamına gelmez. Gelmez hiçbir şekilde ama bastırmak için iyi bir fırsat Rusya'da demokrasi. Çünkü Wikileaks belgelerinde ayrıca Rusya'nın da tam bir mafya e, ile işbirliği halinde bir mafya devletine dönüştüğüne dair de belgeler yayınlanmıştı. Dolayısıyla oldukça önemli bir durum var. Bütün şirketlerin bütün diktatörlüklerin ve bütün en önemlisi belki de kendisine demokratik diyen batılı demokratik zengin ülkelerin de maskelerini düşürüyor. Şimdi şirketlere de geldi sıra daha dün belirttik biraz da dünyanın en büyük de petrol şirketlerinden biri Shell'in Nijerya'daki her bakanlıkta ajanı olduğunu casusları olduğunu ve aslında Nijerya'nın neredeyse bütün enerji politikalarını, bütün siyasetini ele geçirmiş olduğunu ortaya koyan belgeleri de yayınladı. Hı. Daha bu yüzde birini bile yayınlamadı belgelerin, elindeki belgelerin ve dünyayı alt üst etmeye yetti gerçekten. Çünkü bunların kanıtlanması. Eğer bir suç işlemişlerse de o zaman da tabii hemen mahkemeler önüne çıkartılması gerekir ama herhangi bir suçlama yok. Esnci hakkında da yok üstelik. Olması gerekmiyor bir zaten sıkıntı burada. Bir yok yani işin ilginç tarafı İsveç sadece bir gölgesi halinde hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef. Amerika'nın kendisi de kendisinin bir gölgesine dönüşmekte zaten. Gölgenin gölgesinin gölgesiyle idare etmekteyiz ama... E, yani tamamen hukuk dışı bir korkutma, ürkütme, sindirme kampanyasına da karşı durulması. Bu senin 365 bin imzaya mı ulaştı dedin Avaaz'da. Çok önemli bir şey. Çünkü çok iyiydi daha bu sabah. İşte 24 saat dolmadan. Dolmadan evet. E, yani avaz Ork diye yazarsanız, ikinci ağları iki a ağ olarak yazarsanız oraya girebiliyorsunuz. E, tabii hani İngilizce bilmek evet gerekiyor. En azından ne imza attığını anlamak için. Ama hani fena değil. <gülüyor> Güvenenler açısından onu söyleyebilmek mümkün. Evet. avazını bu aleme Davut gibi sal. Vaziyeti var yani. Julin Esenci de bu arada sınırlı internet kullanımıyla beraber bir ayrı yerde tuttukları haberi de vardı. Onu da söyleyelim. Şimdi bu insan Hakları Günü'ydü ama asıl bir de... E, dün de dünya Yolsuzluk Günü'ydü. Şimdi e, hem e, Doğu Çevre'de hem de Voice of Amerika'da ilginç haberler var. Yani merkezi Berlin'de bulunan Uluslararası Saydamlık Örgütünün açıklanan son raporunda dünya yılda dünyada yılda ortalama 1,5 buçuk trilyon dolar rüşvet dağıtıldı ortaya çıkmış. Hiç fena bir rakam değil aslında. Ve en çok rüşvet verilen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı söylenmiş bu raporda. Ne diyorsun buna? Türkiye'de yolsuzluk mu varmış? Ve rüşvet hem de. Üstelik. Ben de. Büyük ihtimalle bunlar aslında hükümetin altına oymaya çalışan çeşitli e, grupların işleri olabilir. İsrail'in işleri olabilir. Ya da Ya Wikileaks zaten İsrail'in işi ya. Yani evet. Cumhurbaşkanı'dan <gülüyor> bir ne bakanına hepsi çıkıp bunları söylediler. Evet yani bu çok önemli aslında uluslararası saydamlık örgütü Transparency International <gülüyor> yıllık raporlar hazırlıyor. Bu dünya çapında yolsuzlukla rüşvet devlet ilişkisi ve 2010 raporuna göre rüşvet küreselleşmeye paralel hemen her ülkede artıyor. Bazı ülkelerse de artık tamamen kontrolden çıkmış almış başını gidiyormuş. Cem Dalaman'ın haberi bu. 86 ülkeden top, toplam 90 bin kişinin rüşvetle deneyimleri sorulmuş <gülüyor> ve Kuzey Afrika ülkeleri başı çekiyormuş. İşte mesela dün davu Wikileaks'in açıklamalarında bu Shell'in Nijerya'daki bütün politikacıları hemen hemen rüşvet yoluyla satın aldığını Amerikan e, diplomatik kriptolarından çıkmıştı. Her bakanlıkta adamı varmış rüşvet veren. Hı hı. Buna dünyanın da en büyük petrol ihracatçısı ülkelerinden biri iken sadece %70 ülkenin ülkenin ülke nüfusunun %70'in nasıl yoksulluk sınırının altında kalıyor işte böyle kalıyor. Afganistan Nijerya ve Irak'ta ilk sıralarda yer alıyormuş bunların da hepsinin belgeleri zaten parça parça çıktı. Ayrıca Hindistan, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Asya'nın bazı ülkelerinde de son derece yaygın birçok bürokratik işlem rüşvet verilmeden asla yapılamıyormuş. Tabii e, e, Türkiye ile ilgili sayılarda hiç iç açıcı değil. Geçen yıl rüşvet listesinde 61. sıradaymış. Bu yıl yani toplam 86 ülke arasında yapılıyor bu kıyaslama. Bu yıl 56. sırada. Ama 5 sıra yükselmekle beraber sözcü yana Mittelmeier puan olarak ilerlemediğini söylemiş. Türkiye'nin durumunda da pek bir ilerleme, büyük bir ilerleme olmadığını vurgulamış. Kurumsal düzeyde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yaklaşımları tamamen yetersiz demiş. Türkiye'de son 12 ayda rüşvet verdiklerini söyleyenlerin oranı %19'muş. Yani Son senede ülkenin yüzde yirmisi, sorulanların yüzde şekilde... yirmisi bir şekilde rüşvet verdim diyormuş. Bir de ilginç bir şey var. Almanya'nın en büyük bankalarından Nordbank. Onun da adının karıştığı bir rüşvet skandali var. Denizcilik alanında, dünya çapında kredi ve finansman konusunda en büyük bankalar arasında yer alıyormuş. Ee, Türk şirketlerine de yıllardır kredi veriyor ama gemilerini el konan Kara Hasan adlı Türk Gemicilik işletmesinin bankaya açtığı davayı kendi lehine çevirebilmek için 3 milyon 600 bin avro rüşvet dağıtmış. Ve bu çok da ilginç aslında bu şirketin mali işlerini takip eden bir firma aracı firma bir siyasetçiye vermiş Türkiye'de parayı yargıçlara hakimlere ve bir siyasetçiye vermiş. Adı açıklanmıyor siyasetçinin. Sen Türkiye'de şeylerin, yargıçların da para al, almış olabileceğini düşünüyor musun? Hayır. Siyasetçilerin? Hayır. Hayır. Nargile adıyla şirketin, şirket kayıtlarında Nargile adıyla geçiyormuş operasyon. Evet. Bu Wikileaks posteriyle birlikte bunlar da tartışılmıştı diye uzun uzun. Evet. Ve sonunda banka kendini ihbar etmiş mali denetim sonunda. Şimdi de o firmaya, aracı firmaya karşı preventmiş adı verilen rüşvetin geri ödenmesi amacıyla dava açmayı planlıyormuş. Aynı, aynı şekilde Türk yargıçlara da dava açacaklarmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir dava açmaya başlıyorlar. Enteresan olabilir yani. Bir komisyon kurulsun demişler. Şlezvik... Hochstein Eyaleti Parlamentosu'nda bankanın bulunduğu ya. İlginç. Değil mi? Ee, yani aslında değil. <gülüyor> Doğruya doğru şimdi. Şaşırdın mı? Ş Sanmıyorum. Şaşırmadım evet. Ya i̇şte en çok beni bu kısmı sıkıyor yani. Hani haber dediğin şeyin zevkli kısmı gerçekten hani ağzını böyle hafif bir parmak iki parmak açık tutan haber cinsi ondan çok az var artık. Şaşıramıyoruz. Tadı kaçtı işin. Şaşırma vallahi. yeteneğimizi yitirmek üzereyiz. Bizden kaynaklıysa bence iyi. Yine en azından dünya için daha büyük bir ümitten bahsedilebilir ama... ...sanki mi sanki kaynak bizden değilmiş gibi geliyor bana. Blaze olacağız yakında. Bu... ...Liu ...Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen... Çinli muhalifle aktivisti ya da demokrasi aktivisti. 11 yıl geçiyor. hapse mahkum oldu. Şimdi alamayacak yakında tören yapılıyor. Çin'de çok kızıyormuş bütün dünyada. Bu bir komplo Çin'i aşağılamak için diye. Batı ülkelerinin Çin'i aşağılayarak Türkiye'yi zayıflatmaya çalıştıklarına dair komplo olduğunun farkında değil Çin yani. Evet değil. Aslında komplo Bu komplonun ki. Asıl hedefi Türkiye mi Çin mi? E, Türkiye tabii ki abi mümkün mü? Başka neresi olabilir ki? Büyümekte olan aslan, kaplan ve ne bileyim başka her şey bilimum Türkiye. Bu kaplan meselesi büyüyen bütün ekonomik ekonomiler, şirketler ve Hı -hı. ülkeler için çok tehlikeli bir Hı -hı. metafor. Çünkü kaplan kalmadı zaten dünyada. E, tamam kaplan artık bir metafor olarak aramızda yaşıyor yaşayacak işte. evet doğru. Şehir geçiyor. Şimdi Çin'de kendi ödülünü koyacakmış. Tayvan'dan birine verecekmiş ilişkilerin geliştirilmesi için. O öyle olmaz. İnsan hakları ödülü böyle olur diye. Bayağı bir tartışma var insan hakları günde. Onu daha sonra ödül alındığı sırada da veririz ama Oslo'da yapılacak ödül töreni. Kendisine asla izin verilmiyor. Ailesine de izin verilmiyor tabii Liu Shaobo'ya ama e, ilginç aslında yalnız, ilginç bir nokta var 18 ülke Çine destek amacıyla törene temsilci göndermeyecekmiş aralarında hmm. da Küba var Küba da var öyle söyleyeyim e, son olarak Filipinler de törene katılmayacağını bildirmiş herhalde şimdi hemen akla gelen şey tabii bu bunun bir senin ne düşündüğünü biliyorum ne düşünüyorum. Çinle ticari ilişkilerini filan korumaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Hocam, çok olur real politikçisin. Hiç, hiç, hiç böyle bir şey düşünmedim, aklımdan bile gitmiyor. Ne düşünüyorsunuz? Ahlaksız böyle... olurdu bu. Ee, onu anlamadım. ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim aklım kötüye çalışıyor. Onların günah değil ki bu. Ne yapsınlar? Valla ben çok özellikle çok takdir ediyorum. Yönetenden işi çok zor. Evet. Şaşırtmadı diyorsun yani. Yok yok yok. <gülüyor> Şey şaşırtmayan başka bir haber de var aslında. Son derece e, dün hani tabanı yükseltilen olay bir, günün en önemli haberi bu. Aslında onu belki de 8.30'dan sonraya bırakabiliriz ama şunu söyleyelim sadece. Donanma Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada hakikaten çok sayıda belge çıkmış. 9 mu 10 çuval mı onun olduğunu dün tartışıyorduk. Ama Galiba ee, pazartesi programda içerik tartışı olma ihtimalimiz var. var. Yani normal sızıntı hızı devam edecek olursa. Yani Bizimkisi e, Wikileaks değil. Nereden leak like ediyor bunlar hakikaten? İşte bir subay göndermiş ya. Wikileaks tamam. gibi çalışan Yok hani yakında içeriğini çaldermiş. öğreneceğiz ya. <gülüyor> evet. Yani öğrenmişiz mi? bağını sorma. Pek çok gazetede var aslında. Başlamış mı şeyler? Yavaş yavaş hani... Bir şeyler ortaya çıkmaya, belgelerin neyle ilgili olduğuna dair. Tamamı çıkmış. Öyle mi? Evet. Aa, Aa, iyi, askeri hazırladım. darbede acilen neler yapılır? Darbe sonrasında 167 ilk isim nerede tutulacak? altında Darbeye karşı çıkan komutanlar hangi ülkeye sürülecek? Sürgün gönderilecek. Yeni mühimmat alanlarını gösteren krokiler... Amiral eşlerine ilişkin özel bilgiler, kripto dökümleri devletin krimlerini ve deniz filo komutanlığı sefer seyir tutanaklarıyla 34 ses kaseti çıkmış. Yani fuhuş ve darbe planları çıktı deniyor. Kafes ve irticayla mücadele eylem planının devamı niteliğinde ıslak imzalıymış yeni belgeler. O iş uzuyor sonra. <gülüyor> Şimdiden ıslak demeyelim. Ama şey cazip yani darbede görev alacak STK'lar, eylemler ve karşı çıkan subayların e sürgünü Bayağı balyoz hatırlatıyor bir miktar. Bir Onların kafesi. devamı işte. Kafes ve irticayla mücadele balyoz var mı bilmiyorum. Evet. E çünkü kimlerin gözaltına alınacağı, kimlerin sürgüne gönderileceği, hangi bürokratların ne olacağına falan dair de listeler varmış. Gazetelerde yazanlara göre. Evet on çuval belge tasnif edilmiş sonuçları bu birazdan ona tekrar dönme fırsatımız olabilir. Tabii bu arada hani başka sızmalar olsa da bunları da öğrensek hikayesi de denilebilir. Ya da hani medya devam ediyor dezenformasyona hala diye de bakabiliriz. Dün Star gazetesinde bazı öğrencilerin daha doğrusu bir öğrencinin kare kare çeşitli eylemlerde Fotoğrafları neredeyse mi artık öyle mi demek lazım polis kamerasına çok benzeyen görüntüleri vardı e ve işte görüyor musunuz her eylemde falan gibi eee ne demek ki bu şimdi diye sorduğumuz bir şey ortaya çıkmıştı. Samanyolu haber bunu baya bir dizi haline getirdi onlar polisin verdiği her şeyi kullanmış anladığım kadarıyla e, çeşitli öğrencilerin çeşitli eylemlerde fotoğrafları fotoğrafları fotoğrafları yayınlandı. Ve e, yani buradan herhalde işte görüyorsunuz ki bunlar normal insanlar değil hafif nasıl desem gibi bir his üretmek istiyorlar. E, bugün sabah gazetesinde de manşet buna çok yakın çok kaliteli. 17 üniversite pilot bölge demiş sabah. Emniyet 17 üniversitenin provokasyon merkezi seçildiğini belirleyerek bir ay önce etkilileri uyardı diyor. Yani e, gerçekten... Bunlar tabii bir dil ve bu dilin neye yaradığı, neyi ne şekilde etkilemeye çalıştığı çok açık. Bu dezenformasyonları aslında hani 28 Şubat'ta da mesela çok sık yaşamıştık. En yoğun yaşadığımız yerlerden biriydi. Bir farkı var mı oturup hani bakmakta da fayda var. Safure Can Türk ve Alper Sancar'ın haberiymiş bu. Gerçi haberin içinde hiçbir şey yok haberi okuduğun zaman. Evet. İşte emniyet demiş ki 17 üniversitede bazı örgütlerce bu örgüt mü örgüt lafı da Tamamen işte yine gayrimeşru kılmaya yönelik şeyler hani fikirlerine açıkçası çok yoğun yoğun katılabildiğim örgütlenmeler değil öğrenci kolektifleri mesela ya da halk evleri ya da ya da diye devam etmek ve ilerlemek mümkün ama hani yasal örgütlenmeleri illegal örgütmüş gibi ve hani hoş görünmeyen profesyonları da yasa dışı eğlenmiş gibi göstermeye çalışmak gerçekten Hadi hükümet yapıyor, hükümetin işi... E, ...siyaset bükmek diyelim de... ...gazetelerin bu kadar pişkince bunu yapıyor olması... ...biraz ayıp sanki. O kısmı aynı atlamadan söylemek evet. lazım... ...diye düşünün, ne bileyim. Bu arada Visa ve Mastercard'ın da siteleri... ...çökertilmiş. Ee, Wikileaks... ...olayları sebebiyle. Karşı, evet. Çok orada da... ...büyüyen büyük bir tepki var. Evet. Ama büyümemesi de gerçekten çok zor... ...bir tepki var ortada. Yani göz göre göre her şey oluyor ve hiç bunu açıklamakla ilgili bile bir çaba sarf edildiğini görmüyoruz aldık verdik ve, falan böyle veri devam. savaşı sürüyor evet ve e, Wikileaks destekçisi Hacker zaten savaş yeni başlıyor demiş The Economist dergisiyle ilgili de 24 saatlik Athena Demokrasi diye bir şey koymuş bilim ve teknoloji köşesinde anonim yani isimsiz adıyla ...nelere giriştiklerini anlatıyorlar... ...çok aslında gayet... ...bu işin çok devam edeceğini... ...görüyoruz... ...biz her yerdeyiz... ...biz herkesiz... ...biz anonimiz... ...diye konuşuyorlar... ...ve her ülkeden... ...sayısız insanın katıldığı... ...anonlar var... ...ve mesela İsveç'teki bu... Eline ...her şeyi... ...eline yüzün, yüzüne bulaştıran... ...daha doğrusu komplonun içindeymiş gibi... ...görünen savcı hanımların da... ...şeylerine girmişler... ...İsveç Başsavcılığı'nın... Hı hı. ...şeyine de... ...yani... ...sadece şeyi göstermek istedik... ...Başsavcı hanımefendi diyor bir tanesi... ...yani biz gireriz... ...istersek... ...saçma sapan davranmayın... ...diye... Yani bu siber savaş filan değil. Yani sınırlı aslında belli sayıda web sitesiyle ilgili şey yap yapıyoruz ama önemli ve her gün yeni hedeflere bakıyoruz. Yani PayPal, Visa, Every Every DNS, Interpol, bilmem ne Postfinance çok böyle ilginç. Konuşmalar var ona da bakacağız İngiltere'de eğitim harçlarının yükselmesine Karşı öğrencilerin büyük bir öfke Gösterdi ve Prens Charles'ın Büyük arabasına bile Saldırıldı İşte bunu kaldıramıyorum gerçekten Yani Kraliyet ailesine saldırmak değil mi ne kadar üzücü Evet yumurta atmışlar İngiltere'deki gazetlerde şey yapıyor mu Bu öğrenciler örgütlü aman tanrım Anlayamamıştık falan diye devam eden haberler Henüz yok ama gel yakında Gelecek Öyle çünkü... diyorsun, Kraliyete falan da tepik mepik hoş Amerika'da kesinlikle geldi Öldürelim bu adamları yok edelim Wikileaks'ı falan diye başladı Genel bir şey var Bu arada Wikileaks'in en önemli açıklamalarından Birini de atladım Büyük ilaç şirketleri de devrede ...Faizer gayet kirli numaralar çevirmiş, Nijerya'da gene oluyor ve yani adam tutmuş, polis tutmuş Fayzer ve şeyi rüşvet tam rüşvetten bahsediyorduk ya Nijeryalı başsavcı Fayzer şirketine karşı bir kötü uygulama gösteriyor diye. Nijerya savcısının kirli çamaşırlarını yakalamak üzere dedektif tutmuş. Nasıl? Sağlık şirketi Pfizer. E yapması gereken bu. Yani daha iyi bir piyasa istiyorsan yani, piyasayı tanıyacaksın. Ama menenjitli çocuklara e, bir deneme yapıyormuş. Menenjitli çocuklar üzerinde ilaç deniyormuş. Bunu öğrenince başsavcı olmaz demiş. Bunlar deneme tahtası değil demiş. Bu gene Amerikan büyükelçiliğindeki kriptolardan biri faizleri de Nijerya devleti dava etmiş. Yeni antibiyotik Trovan'la, Trovan dolayısıyla zarar gördüklerini söylemişler. Bir menajit salgını sırasında oluyor. Görülmemiş büyüklükte Kano'da kuzey şeyde 1996'dan bahsediyorum onun üzerine anlaşmış sonunda 10 yıl sonra şirket 75 milyona... anlaşmaya varmış. Bu olayı kapatmış ama şimdi anlaşılıyor ki faizlerin ülke menajeri Enrico Liggeri ve bayağı oturup konuşmuşlar Amerikan yetkililerle de beraber ve bayağı araştırmacı bir dedektif tutup adamın işte kötü ilişkileri var mı rüşvet alıyorsa bunu mahvederiz ve ondan sonra da geri almasını sağlarız diye konuşmuşlar. Hoş değil mi? Çok. <gülüyor> Latif. Açık kaste. <gazete>. Sitting in the morning <gülüyor> sun I'll be sitting the evening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 Dock of the Bay I'd a-sittin' on the dock of the Bay at let Hüzünlü ama son derece ustaca söylenmiş ünlü sol parçası Otis Redding'in adıyla zaman içinde özdeşleşmiş. Kendisinin ölümünden sonra da listelerde satış listelerinde birinci sıraya yükselmiş bir parçayı da Otis Redding'in ölüm yıl dönümünde size bir kez daha sunmuş olduk. Evet Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com. Devam ediyoruz Açık Gazete'ye ve biraz önce de söylediğimiz gibi bu sınırsız sayıdaki belge Gölcük Deniz Üssü'ndeki yeraltı odasında gizlenmiş bölümde bir ihbar üzerine darbe planları çıktı. Donanmanın kalbinden darbe planları çıktı diyor bazı gazetelerde. Darbe planları denizden çıktı diyor bir başkası. Paşalar sürgüne gönderilecekti diyor. Orduda Gölcük depremi diye bir kötü metafor maalesef yapmış taraf gazetesi de. <gülüyor> Çuvaldan fuhuş ve darbe çıktı diye de Yeni Şafak'ta fuhuş kısmını öne çıkartmış. Radikal gazetesi de donanmaya DNA testi diye bir kelime oyunu yapmış. Ama şunu kastediyor Gölcük'te şok baskın yapan savcılar bu kez işi sıkı tuttu. İstihbarata giren çıkanları belirlemek üzere donanma istihbarata DNA testi için parmak izi ve saç örnekleri de alınmış. Bu arada e, aramalar askerler tarafından yapılmış polisler tarafından yapılmamış e, belgelerin başında da askerler bekliyormuş büyük ihtimalle şeyle ilgili diye düşündüm ben. Daha öncekilerde e, polisin araya bir şeyler kattığı iddiaları vardı polisin daha sonradan delilleri değiştirdiğine dair iddialar vardı yine böyle iddialar çıkmasın diye düşündü herhalde mahkeme. Evet bu yalnız hakikaten Kozmik Zula'da mühimmat krokilerinin çıkmış olması çeşitli yerlere yerleştirilmiş patlayıcı maddeler ve diğer savaş malzemesinin krokilerinin bulunması bu, bu işin daha da etraflıca başka yerlere gidebileceği fikrini de veriyor. Günün Hep ha. aynı yere gidiyor ya. Hiç aynı yerden çıkmıyor da aynı yerden çıkmıyor ama icraat evet. sanki hep aynı aynı aynı diye devam ediyor. 34 ayrı ses kaseti de varmış. Ayrıca da işte bazı amirallerin eşlerine ait çok özel bilgiler de ele geçirilmiş. Yani bir şantaj operasyonu içinde herhalde. Hı hı. Şantaj kasetleri ve çok özel bilgiler bazı amiral eşlerine ait deniyor. Aslında e, oldukça bu sefer hızlı ve şey hareket edilmiş disiplinli olduğu hareket edildiği anlaşılıyor. Ee, önce, dinlenlere göre bu olan biten aslında Ekim'de Gölcük ve Gebze'de gerçekleştirilmişti. Bu operasyonlar tübitak'tan birileri alınmıştı. Gölcük'te de 14 asker gözaltına alınmıştı. Bu soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bu noktaya varmış ...en azından bu şekilde geçiyor. Ee, neler çıktığına dair... ...galiba daha henüz ama... ...genel olarak kategoriler var ama... ...bunların ...kategorize içerikleri... edilmiş ama... ...tabii içeriğine daha epey şey olacak. Yani en ayrıntılı olarak... ...birçok gazetede benzer şeyler var... ...en evet. ayrıntılı olanlardan biri zaman... ...ona bakalım. Kimliği gizli tutulan bir subayın... ...komutanlıktaki belgelerin imha edileceğine dair... E-mail ihbarı üzerine işte Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı girişti. Deniz, Deniz Kuvvetleri komutanlığının en büyük üstlerinden biri Gölcük donanma komutanlığı. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in gerçekleştirdiği aramada üst düzey askeri yetkililer hazır bulunmuş. Ve İstihbarat Şube Müdürlüğü makam odasında zemindeki gizli bölgeyi bölmeyi de Fikret Seçen fark etti diyor. Bu bunun kadar acayip bir haber olabilir mi? Bak şaşırmayız diyordun ama. Bayağı ajanlık hikayeli filmler gibi. Bu işte benim en azından benim benim bile bildiğim kadarıyla da şaşırmama ve bu işi yapmakta e yok, yapacağız canım. Aa, yani <gülüyor> o kadar da değil. Seramikleri <gülüyor> sökmüşler. Seramikleri falan söküp bulmuşlar yani. Seramik deyince duvarlarda da mı bir şeyler vardı diye ben Böyle hani fantazi dünyamı ya yani Şöyle diyor haber aynen. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı seçen Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün makam odasında zemindeki gizli bölmeyi fark etti. Ve parkelerin sökülmesini istedi. Sökülünce gizli bölmeler ortaya çıkarıldı. Yani savcı ve polis ekipleriyle birlikte aramaya eşlik eden askerleri bile şaşırtmış. Sen ne diyorsun? <gülüyor> o. Hep birlikte ses... şaşırmış <gülüyor> yani. Yani bu beni bizim koridoru bile aşar hakikaten. O ben yağmurdan kabardı hissiyatı vermek istiyordum parkeler. Onun için yapmıştım ama olmaz. Ben güzel yeni bir kilim aldım. Merak etme. Ve gizli bölgeden bölmeden çıkan. Belgeler arasında darbe sonrası planları devlet büyüklerine yönelik fişleme bilgidir. Onları orada koymuşlar 9-10 çuvalı darbeye bazı komutanlar karşı çıkmış onları da nereye göndereceklerini sürgün gönderileceklerini yazılar da çıkmış. Devletin kritik birimlerine ilişkin ne demek bu bilmiyorum. Mit mi? Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Jitem yoktur herhalde. Ya bir yandan hani heyecanlanıyor zamandakilerde haliyle. Yani hani kritik, mitik bu kelimeler bunu hissettiriyor. Neyse buyurun. Hayır şey de ilginç. E, liderliğini Deniz Albay İbrahim Sezer'in yaptığı ileri sürülen epey sayıda haber çıktı. O casusluk evet. ve fuhuş çetesi o, bu belgelerle yeni bir boyut kazandı diyor o soruşturmada. Çünkü çok sayıda generalle amiralle birlikte yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetleri personeline şantaj yapan ve çok gizli askeri projeleri başka ülkelere sattıkları iddia edilen bir çete var. Bununla bu, ilgili de belge çıkmış mı? Çıkmış. Çok gizli belgeleri başka ülkelere satıyor olduklarında evet, casusluk şeyleri bambaşka bir hikayeye doğru gidiyor. Evet, evet. Yani ...donanma komutanlığında bulunan arşiv... ...o çetenin arşivi de çıkmış orada. Yani çetenin arşivi donanma komutanlığında da bulunuyormuş. Öyle diyor. Gizli bölmeyi İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli bir binbaşının yaptırdı. İleri sürülenler arasındaymış. Şimdi incelenmiş, içerikleri yazılarak tutanaklara geçirilmiş. İşte. Devletin üst düzey 46 ismine ait özel fişlemeler. Bunlar acaba başbakan, adalet, içişleri bakanları filan onları kapsıyor mu bilmiyoruz. Uydurmayalım şimdi spekülasyon yapmayalım. Amiral eşlerine ilişkin sır niteliğindeki bilgiler. Bunlar da cinsel içerikli mi hastalığa ilişkin mi bilmiyoruz. Spekülasyon yapmayalım. Ama kafes ve irticayla mücadele eylem planının devamı niteliğindeki belgelerde olduğu belirtiliyor. Özel olarak belirlenen 167 isim askeri darbe sonrasında şuralara konulacak diye hesabı da yapılmış. Onların gözaltı yerleri de belirlenmiş. Bunlar stadyum mu spekülasyon yapmayalım şimdi spor salonu mu? Ayrıca deniz filo komutanlığı sefer seyir tutanakları, 34 ses kaseti ve yeni mühimmat alanlarını gösteren gizli krokiler. İşte böyle. Yani eğer bunlar doğruysa, hani ortada herhangi bir çarpıtma, dezenformasyon vesaire e, yoksa en nihayetinde e, artık baya başka bir şeylerden daha da bahsediyoruz. Bir yandan bir darbe bir yandan ise bir casusluk. Hikayesi. Artık iç içe geçmiş durumda. Bir de Fuluş Çetesi de var. fuş Çetesi zaten Şantaj hani casuslukla için, evet. bağlantılı konuşuluyordu ya da olmasa bile evet en azından şantajla bağlantılı konuşuluyordu. Para da elde edilebilir. Baya ilginç. Ya yani mesele abi. sadece bir darbe meselesi değil diyorsun sen. 2009'daki kafesin devamı da var. Güzel. Darbe Selimiye'de, sonrası Gölcük'te diyor. Orada e, or general e, Selimiye'de, or general şimdi emekli Çetin Doğan'ın başkanlığında 2003'te yapılan plan seminerinin sonuç raporunda iç tehdide müdahale istenip şöyle deniliyordu: müdahalenin başarısı için çok iyi planlama yapılmalıdır, sıkı yönetim ve emasya görevlerinde istihbarat hayati önem taşımaktadır diyor. Hı hı. Şimdi işte belgeler emekli Örgeneral Çetin Doğan'ı yalanlıyor diyor. Çünkü doğruymuş gibi gözüküyor. Bakalım ne çıkacak? Ne diyorsun sen bu işlere? Donanmaya DNA testi. Allah, e, herhalde birazcık daha pişmesi ve netleşmesi gerekecek diye düşünüyorum. Daha çok temelde... E, ya mantıklı akla yatkın bütün hani geçtiğimiz süreci düşününce böyle bir şeyler de çıkabilir ortaya Ama hani ne çıkmış ne çıkmamış orası e, biraz karışık herhalde henüz daha Baya ama çok kapsamlı bir şey bazı evet. gazetelerde hiç yok yalnız o da şaşırtıcı geldi bana Bu duraksamayı daha önce de yaşamıştık yani o yüzden niye şaşırdığında bana şaşırtıcı Birinci, geldi. Öyle mi? Birinci saat Hatırlatırım olabilirim. hani e, ilk bu darbe planları vesaire şeyleri ortaya çıktığı zaman uzun süre e, pek çok gazetede görememiştik bu haberleri. Sonra sonra birdenbire hani ortasından girmişlerdi hikaye ve bir zata o gazetelerin okuyucuları için endişelenmiştik bile. Şimdi ortadan girince anlayabiliyorlar mı acaba nasıl olacak onlar için diye. Evet, mesela ben burada görebiliyor musun sen Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfası? Yok. Bu donanma olayını. Yok. Hiç yok. hürriyette. Bir yandan büyük ihtimalle şimdi e, gazeteler ikiye bölünecekler. E, i̇şin komiği hani tutulabilecek bir tarafı olmayan bir hikaye oluşacak. Bir kısmı şunu yapıyor olacak. E, yumurta işleri e, işte protestolar vesaire e, olur mu olmaz mı tartışmasıyla devam ediyor olacak. Ee, bir kısmı da büyük ihtimalle e, Gölcük'ten çıkacak olanları parça parça ya da bütün bütün daha fazla <gülüyor> tartışmakla Yok, e, geçiriyor olacak. yanılıyorsun kötü bir değerlendirme. Öyle ben bugün baktım Hürriyet Grubu'nda radikalde manşet tabi. Birinci sayfada tabi demeyeyim de yani öyle. Fakat Hürriyet'te ve Milliyet'te karın sınırdan girmesi havadan sudan meseleleri önemli. Ha, asıl haberi kaçırıyorsun Hürriyet'teki. Ne o? Ee, bence asıl önemli olan ki zaten Hürriyet de bunu sürü manşetten vermiş ve kritik olduğunu da belirtmiş. Kritik gün 21 Aralık. Temponun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ünlü astrolog Susan Miller Türkiye'nin falına bakmış. Önemli bir şey olacakmış 21 Aralık'ta. Ya. En uzun gece olacak. Bence onu görmüştür ama bakalım başka neler. Ee, mesela bu tarihte gazetecilerin konuşacağı skandallar patlayabilirmiş gazeteciler çağınca gazetecifalı bakıyor demek. Donanmadan <gülüyor> çıkan darbe planları yok ama Belki 21 Aralık'ta Hürriyet'te basılır. Önemli bir şey olacak dediğin o mu? Diyoruz. Ya onu ben bilemem. Onu Suzan Hanım söyleyecek geldiği zaman. Evet. Ee, bu arada bazı başka gazetede baktım. Yani o, o ya o yarılmanın ne şekilde oluşacağı 3 aşağı 5 yukarı bence şimdiden belli. Ya yani oradan şaşkınlık çıkmaz. Yok e, mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet değil ama birinci sayfadan epey ayrıntılı vermiş donanmaya baskın diye. İyi güzel. Yani çünkü o, hani bir şeyleri görmek vermiş. bir şeyleri görmemek aslında çok doğru bir şey değil yani. Ee, evet. Gördüğümüzü görmek ve aktarmakla yükümlüyüz en nihayetinde. Hoşlanıp hoşlanmamak da işin diğer boyutu oluyor. Bu arada diğer e, gazetelerde yoğun tartışılan ve e, dün gece televizyon ekranlarını da yoğun yoğun işgal eden üniversiteler ne oluyor falan diye devam eden bir hikaye var. E, dün bu konuda epey epey uzun konuştuğumuz için hani bütün ayrıntılarıyla tekrardan evet. e, bir plak daha geçmenin alemi yok. Ama hani e, medyada işin nasıl işleniyor olduğuna dair gerçekten bence bir daha bir daha bir düşünmek lazım iki açıdan da birincisi bir kısım medya. E artık kısımlı kısımlı konuşalım bari. İsim isim sayınca da çok dakika geçiyor. E, tamamıyla baya hani polis radyosu gibi çalışıp e, üstüne üstlük öğrencileri, sokağa çıkan insanları, protesto hakkını, örgütlenme özgürlüğünü falan filan bunların hepsini e, terörik galiba gibi bir çerçevenin içine ittirmeye çalışıyor. Bu korkunç. E, diğer taraftaysa mesela dün akşam TVde ben baya ağzım açık bir program seyrettim. İşte bir grup üniversite hocası diyelim çünkü üniversite hocası kimliğiyle değil orada politik kimliklerle bulunuyor insanlar ama işte durum ben üniversite hocasıyım durumu var. Neyse daha Müslüman ya da hükümet kanadına yakın bir üniversite hocası işlerin ne kadar iyi gittiğini artık üniversitelerde işte YÖK'ün böyle özgürlükçü hiç olmadığını falan filan anlatıyordu. Bu değil anlatacağım kısım ama hani o da gerçekten bir garip bakış açısı. Yani ne kadar özgürlükçü bir kralımız var ya da diktatörümüz var demek ki bir şey yökün ne kadar özgürlükçü olduğunu anlatmak. Ama bunu geçelim. Programın bütün konseptinde bir gariplik vardı. Yani e, bu tek program olsa hani çok üstünde duracak bir şey değil ama genel olarak sirayet eden bir durum bu televizyonlara. İki şey yapılıyor. Birincisi e, mesela işte başörtüsünden konusunda konu bu değil. Konu eğer üniversitelerde özgürlük ve örgütlenme ile ilgili ise... Bunun başörtüsü ya da harcı ya da barınması ya da ya da ya dası o, olabilememeli zaten. Hani daha konsept ve kavram üste evet. konuşacaksak. Bir de e, sonunda öğrencilere çıkarıp talepleriniz neler falan demeye başladığımız anda hani mevzu taleplerle ilgili değil. Böyle bakmaya başlamak doğru mu? Bir daha düşünmek gerekiyor. Ya yani eğer bu AKP-CHP ikilemi içinde taraf tutmayı gölcük ve universal e, olarak almaya başlarsak. E bu aslında aynı yarılmanın bir kere daha ve bir kere daha evet, tekrarından evet. başka bir şey olmayacak. Şaşırtmaz ve sıkar değil mi? Yok sıkalı <gülüyor> beni epey oldu da. ya Mesela hani o kadar garip ki bütün o tepkiler. Süheyl Batum işte dün bu faşizmdir ki eleştirdik bu sözlerinde bu faşizm değildir. E, hani cozutmanın lüzumu yok diyerek. E, Batum şimdi demiş ki. Yani, ben onu öyle demedim <gülüyor> medya. Ya, yok yok onu diyemiyor çünkü zaten neredeyse canlı yayında söyledi. Hani ağzımdan çıktı artık durumu onun açısından ama e, şimdi yumurta işini beğenmiş mesela bir yanıyla. Yani tabii üzülürdüm insan olarak bana da yumurta asardı ama düşünürdüm diyor. E kendisine de yumurta atılmamış olduğuna göre mesela yumurtayı İşte beğeniyor. Ben de bunu anlamıyorum. Konuşturulmayıp kürsüden inmek zorunda kal, kalmak ama e, yani mevzu CHP AKP falan filan değil aslında bir sistem ve sistem tartışması olarak görmeye başlarsak belki ilerlemek mümkün olabilecek ama... Ama buran... Medya fena halde hakikaten e, partiler üzerinden yarılmayı tercih ediyor. Hani kavramlar üzerinden şey evet, değil. Evet yani Sühel Batum öyle söylüyor. Önce bu faşizmdir diyor ki bence çok abartılı ve manasız bir yani söz o... değerlendirme ama öte yandan da yumurtayı da e, savunuyor olması da ilginç şimdi öbür tarafta buran kuzuya gelirsek diğer konuşmacı olarak oraya giden AKP'den anayasa e, hukuku profesörü o da Hı -hı. ilginç şey diyor o da Mesela Süheyl Batum'un konuşturulmaması onu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ya orada bir sıkıntı yok çok. Orada bir sıkıntı ve Hayır bir de kendi da, şeyine baktım ben sonra filmlere de o kadar çok gösteriyorlar ki bakmamak mümkün değil zaten. <gülüyor> Kafanı bir tarafa çevirsen de görüyorsun. Görüyorsun. Onun konuşturulmadığını seyredip terk ediyor Süheyl Batum. Ondan evet. sonra aynı yerde konuşmacı olarak gelip konuşma yapmaya kalkıyor. Yani onu protesto etmiyor. Kuzu'ya demişler çıkmayın diye Hayır ya şimdi o kadar garip bir siyasi alan ki Türkiye Yazılanlara göre Süleyhi Batum'la böyle garip durumlar Oluşunca Kuzu'ya Efendim durum böyle böyle çıkmayın Falan filan denilmiş Kuzu da Batum çıktı ben de çıkacağım Demiş çünkü aslında, yani. e Tabii çünkü CHP çıktı AKP çıkamadı Hikayesi evet, ama var ya bunun, Bu insanlar ikisi de hem siyasetçi Hem de hukukçu ve savunmaları gerektiği bir nokta var yani. Var mı? Galiba. Yani bence olmak zorunda değil. Mesela CHP Manisa il örgütü Erdoğan'a dinozor yumurtası yollamış. Herhalde Nereden gerçek değilmiş Ben de onu düşündüm ama gerçek olmadığına dair bir inanç Çok zor içinde. olabilir dinozor yumurtası. Bulsan yollar mısın evet. ya da Erdoğan'a? Ben yollamazdım. Bilmiyorum. Böyle garip garip bir durumlar var. Erdoğan her zamanki harika üslubunu devam ettiriyor. Buldu yine suçluları falan filan. o yine asıyor kesiyor takılıyor Medya. kafasına göre. Medya tabi suçlu CHP suçlu. Ya bunun CHP ile alakası yok ama CHP'nin hakikaten bu işin üzerine yamanmaya ve abanmaya çalıştığını söylemek çok yanlış olmaz. Bütün o konuşmalar öğrencileri anlayan empatik tutum Manisa'dan yollanan dinozor bilimlenmesi falan... Ee, yani halk evleri falan herhalde bilmiyorum CHP'yle <gülüyor> bu kadar işizlişli olmak istemeyecek midir? Göreceğiz hep birlikte. Ee, bu arada iki tane de bari haber verelim. Ee, biri iyi haber, biri de eski <gülüyor> haber. İyi haber olan şu, bankaların karı gayet iyiymiş, her şey yolundaymış. Banka karları 19 milyar liraya yaklaşmışlar. Bankacılık sektörü, Ekim sonunda net dönem karı. %7.6 artışla 18.7 milyar lira olmuş bu paralar bizden topladıkları paralar hiçbir şey yapmıyorlar oturuyorlar ve para kazanıyorlar harika bir iş size tavsiye ediyorum banka açmanızı ee, eski haberse <gülüyor> bugünden ama 93 yılından özgür gündem gazetesi bugün basılmış 1993 yılında basılmış derken baskına uğramış <gülüyor> anlamında basılmış. Ee, ve 92'de zaten çıkmaya başlıyor. Ardından da 10 Aralık işte 93'te gazete merkezini yüzlerce polis bir arada basıyorlar. Ee, ne de olsa işte tehlikeli bir gazete. Örgütler var arkasında falan filan hikayesi. Ee, o yüzden çok tehlikeli olduklarından yüzlerce kişi basıyor. Çalışanlar okurlar o dönemde kaçırılıyorlar. İşkence gördüklerine dair iddialar diyelim var. Falan böyle garip bir dönem. Sadece 93-17 sene öncesinden bahsediyoruz. Evet son olarak da şeyi söyleyeyim bitirelim. Kankun ee, bugün bitiyor. Birleşmiş Milletler'deki iklim toplantısı görüşmelerinin bu bölümü COP deniyor buna. 15. Hı hı. toplantı. Ee, ve Ümit Şahin'in söylediğine göre oradan... Bizim be beklentilerimize yaklaşan herhangi bir sonuç çıkmayacak. Beklentimiz diyorum. yoktu ama şimdi. Hani varmış gibi de yapmayalım. Zaten baştan beri bu kankundan bir şey çıkmayacak diyoruz. Ve aktivistlerin varlığı sevindirici ama yeterli değil. Ee, gerçek bir alternatif mücadele zemini oluşmadığı sürece de hala buraları terk etmemek, izlemekte gerektiğini düşünüyorum. Peki alternatif oluşturulabilir mi? ''El pueblo unido como será vencido'' Birleşik Halklar asla yenilmez. Evet tamam mı ''Unido'' olmak gerek diyor slogan. O nerede? Ha, tabii, bir de tabii daha fazla ''Pueblo'' gerek diye bitirmiş. Doğru durum bu. Açık Gazete Seyyare Sezin Öne Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyi vallahi. Gene dolaşmadasın anladığımız kadarıyla. Evet, gene öyle. Dün e, ne kadar lahedeydim, yeni döndüm. Evet, bari ondan tabii konuşmamız da çok iyi olur. Bugün de zaten 10 Aralık evet. İnsan Hakları Günü evet, ve hafta evet. saatte evet. fazla da dünyada bizden başka da fazla konuşan da olmayacak diye. Biz bari konuşalım bunları. Özellikle kendimize göre bir adalet başlıklı bir ve ikinci iki bölüm halinde yazılar yazdım. Bir onlar etrafında laheyden başlayalım. Ne oluyordu? Laheyde benim gitmenin sebebi gerçi başkaydı ama oraya gitmişken aynı zamanda oradaki işte uluslararası ceza mahkemeleri, onun dışında işte uluslararası adalet divanı onların merkezi olduğu için Biraz da Hollanda'nın işte denizcilik tarihinden ileri gelen sebeplerle çok fazla insan hakları sebepleri değil açıkçası aslında. Ama Lahey tabi enteresan bir merkez. Birçok yabancının bu açıdan yaşadığı bir yer. Bir adalet başkenti olarak o anlamda. Birleşmiş Milletler'in fiili başkenti aslında hukuki kurumlar orada olduğu için. Tabii insan hakları günü daha çok New York'taki merkezde kutlanıyor ve asıl hikaye oydu ama Birleşik Devletler için. Ama gene de e, Lahey'de olmanın, işte suçları mahkemesi ben eski Yugoslavya için savaş suçları mahkemesine gittim. E, orada için duruşmaları vardı. Zaten işte bu ara bu hafta neredeyse her gün hemen her gün oluyor birkaç saat. Karadžić normalde e, şeyde e, Lahede ...olarak anılan... ...veya Harry Kilton olarak... ...anılan bir... merkezde kalıyor... ...bir tutuk evi ama... ...şartlar oldukça iyi... ...kendi işte... bir fitness hocası var... ...ondan istediği kitabı okuyor... ...o gayet böyle bir... ...daha çok üniversite... ...kampüs... ...hangi bir böyle şey gibi... ...bir hocaya ayrılmış mekan gibi falan... ...diye adeta bunu geçiyorlardı... Ama e, mahkemenin de bir tezi var. Mahkeme de diyor ki birisinin karazit gibi birinin bile e, son şeye kadar karar alınana kadar masum bir insanmış gibi e, davranılmaya hakkı vardır diye. Bu da e, bir tez tabii. Evet doğru. Ön önemli de tabii çünkü... Evet. Temelde en çok ihlal edilen bu masumiyetin masumiyet karinesi oluyor herhalde. Evet. İlk, evet. i̇lk gümbürtüye giden şeylerden bir tanesi olduğu için evet. göz göre göre herkesin bildiği şeyleri yapmış olan gerçekten evet. tüyler ürpertici bir karakter Hı. ama gene de aynı şeyin yapılması. Bir nevi işte... evet, yargısız infaz olmaması için. Bir de tabii evet. mahkemenin geçirdiği çok enteresan şeyler var. Bu Hukuki uygulamalar var aslında birçok bir kişi için belki e, mahkeme çok şey yapıyor gibi gözükmeyebilir vesaire i̇şte, hak yerini gerçekten buluyor mu bu insanlar bunu bu kadar e, adam öldürdükten veya öldürülmesine sebep olduktan sonra e, bu muameleyi gene de orada e, gayet e, ne şekilde en e, adil şekilde yargılanmalarına özen gösterilerek e, mahkeme karşısına çıkarılmayı hak ediyorlar mı gibi düşünen çok şey var. Ve işte onların yanına kaldı diyen de çok. Ben çok tanık oluyorum bu konu açıldığında. Fakat iş böyle değil tabii. Mesela orada yapılan şeylerden bir tane önemlisi e, suçun bireyselleştirilmesi. Bu ne oluyor? O zaman e, bir ülkenin veya da bir millikün, ulus fikrinin veya da ulusal ideolojinin arkasına sığınarak suç işleyemiyorsunuz. Ben bunu işte milliyetçilik adına, vatan-devlet adına yaptım deseniz de bu kabul görmüyor. Bu çok önemli bir bir içtihat oluşturmak açısından makene getirdiği bir çok önemli şey var. Tabi bunun dışında insan hakları hareketinde ben duranlık var. Son dönemde eski dinamizm yok diyor diye düşünüyorum. Fakat bu böyle insan hakları hareketine olan ilgi azaldı. 90'lar değil. Sadece insan hakları hareketinin kendini yaşadığı bir kriz değil, gösterilen ilgi de az. Belki asanca WikiLeaks'e bu kadar e, karşı heyecan duymamızın bir sebebi de bu. WikiLeaks'in hem e, bir e, gazetecilik olayı, hem bir insan hakları olayı falan haline gelmesinin arkasında. İşte hem geçen hafta bahsetmiştik gazeteciliğin krizi, lazım insan hakları hareketinin de krizi yatıyor. Evet ve şimdi işte büyük yük, çok hızla yükselen sabah biraz önce de konuşma fırsatı bulduk birkaç dakika. E, Avaz.org'da e, yürütülen bir yeni kampanya başlatıldı. Wikileaks hı hı. ve Julian Assange hakkında yapılan hı hı. şeyleri cadı avının. Ve çok büyük bir hızla gelişiyor yani 24 saat geçmeden dilekçe internet üzerinden evet. 365 bini geçmişti ve hedef bu hafta sonunda 1 milyon imzayı bulmaktı. Ve hı hı. hiçbir suç işlememişlerdi suçluysa mahkemeye çıkarın ama yoksa da bunu yapamazsınız diye net bir hı hı. şey de vardı dilekçenin içeriği ilgi çekici doğrusu. E tabii internet üzerinden bu aktivizm çok enteresan bir yandan o var, bir de bu kişilerin mesela işte PayPal'a ve işte Visa'ya saldıranların, hackerların dertleri bizim derdimiz devletli yani gireği devlete karşı. Evet. diye aslında. Ve bu insan hakları hareketinin özünde de bu var. Fakat işte birçok yerde insan hakları hareketi de devlete karşı olmayı bırakıp devletle beraber olmaya başladı. Bu devletlerin de sorun biraz... Sorun orada tabii. Asıl evet, sorun e, orada yani. Evet. Devlet muhatap alıyor fakat ortak almıyor aslında birçok yerde. Fakat insan hakları hareketi de buna karşı ciddi bir muhalefet üretmekte güçsüz kalıyor. Çünkü bir anda aktivizm var, bir anda profesyonelleşme Şimdi profesyonelleştikçe herhangi bir meslek haline geliyor aslında insan haklarıyla ilgili mücadele. Ya evet. Bugün işte e, Birleşmiş Milletler'in e, kutlamaları arasında e, bugün bu yılki aslında o insan hakları gününün e, anlam ve ehemmiyeti diyelim işte ayrımcılık e, üzerine çalışan insan hakları aktivistlerini onurlandırmaya yönelik diyelim. Onlardan bir tanesinin de mesela enteresan bir hikayesi vardı. Benim o dikkatimi çekti bakınca. Yani Birçok kişi var. Aralarında bazı tanıdıklarım da var. Ondan sonra fakat bu tanımadığım bir, bir e, aktivist. Roberta Gareton diye Şili'den e, bir e, kişi. E, ve Birleşmiş Milletlerle de şimdi çalışıyor. Onunla da çeşitli Birleşmiş Milletler'de yaptığı işler var. Fakat e, asıl e, aktivistlik e, tarihi Pinocha döneminde işte insan hakları ihlallerinin belgelenmesine yönelik ve çalıştığı örgüt de çok enteresan o dönemde. Vicaria della Solidera diye bir örgüt. Bu tamamen katolik ve din aslında temelli bir örgüt, din eksenli. Fakat Pinocha döneminde en azından ilk başta, bu 1970'lerin başında başka bir isimle başlıyor ilk başladığında. Dokunulamıyor din ben dolayı ve güçlü bir örgüt katolik örgütü olarak e, ve tamamen iyi niyetlerle işte siyasi e, makyumların yakınlarına yardım etmek işte onların ne ihtiyacı varsa karşılamak e, derken bu ne ihtiyacı varsa karşılamak biraz şey olmaya başlıyor e, herhangi bir şekilde siyasi nedenle başı belaya girenlere yardım etmek. Onların nasıl okuldan atılan bir öğrencisi varsa onun okula geri dönmesini sağlamaya çalışmak. Evet. Sonra bu giderek üstüne hukuki yardım vermeye başlıyor, işte avukat tutmak vesaire, işte hukuken bilgi almasına, davalar açmasına yardımcı olmak gibi. Gittikçe bu güç kazanmaya ve sesini de yükseltmeye başladıkça, pinoş bu sefer bu durum iyi değil diyor gidiş iyi değil deyince de bunu, bu örgütü kapatılması için emir veriyor fakat ne oluyor bu örgüt bu sefer bu başka bir isimle bu Vicaria adını alıyor ve o şekilde 1970 kaçta oluyor yani 73-74 o civarlarda işte 76'da tekrar başka bir isimle başlıyor bu Vicaria adıyla dediğim ve bu sefer İCS yükseltiyor. Çünkü bu sefer kilise içinde de şu şöyle bir anlayış başlıyor. Biz bu düzende yaşayamayız. Bu düzen sonuçta bizi de yiyip bitirecek. Onun için buna baş kaldırmaktan başka çaremiz yok ve o dönemden sonra zaten sildi kilisede de bayağı ciddi siyasi eleştiriler getirmeye başlıyor. Böyle bir hikaye ve e, bu Vikarya'nın yaptığı en önemli şey dediğim gibi belgelemek, arşivlemek. E, bu, o, ne oluyor? O zaman e, basına da ciddi bir kaynak oluşturmaya başlıyor. Aynı zamanda belgeleriyle, e, elde ettiği bilgilerle e, dışarıya, Şili dışına aslında Şili olup bittiğine dair bilgi veriyor. E, onun dışında kendi muhafazakar aslında olması gereken, o, muhafazakar siyaseten de tabanını dönüştürüyor. Ee, i̇nsanlar öğrendikçe neler olup bitme, rejime giderek karşı olmaya başlıyorlar. Ve e rejimi yıkmazsa ciddi bir çatlak yaratıyor. Evet e, aslında şimdi tabii e, öncelikle de konuşulan şeylerden biri de aynı paralelde Wikileaks'in de aslında e, belgelerin kendisini de Hı -hı. bilimsel gazetecilik dediği işte e, Julian Assange'in evet. de son Australian'da evet. yazısında çıktığı gibi. Evet. Yani bir tıklayıp hemen orada belgenin gerçek olup olmadığını ve iyi yansıtılıp yansıtılmadığını gazeteci Hı -hı. muhabir Hı -hı. tarafından anında görmek ve siz karar vermek durumu diyor. Bu senin biraz önce sözünü ettiğin şeyin de bir devamı aslında yani dev, yalnız sivil toplum örgütleri değil belki daha da önemli olarak gazetelerin pek çoğunun da medyanın yani devlet yanlısı şakşakçısı apolojisti hatta John evet. Pilger'ın deyimini de kullanacak olursak davranmasını da engelleyici bir şey de oluyor ilginç yani. Tabii işte Wikileaks'ın geçen haftada bahsederken yani yaptığı en önemli şeylerden biri bize bize derken bütün medyadan tutun siyaset dünyasında, diplomasiye her yere bir ayna tutmak. Evet. Şimdi o yanlışlıkların, hataların yüzümüze vuruldu ama onun dışında WikiLeaksin ötesinde, uluslararası boyutunun ötesinde biz... Türkiye'de birçok belgeye ne kadar ulaşabiliyoruz? Aslında hakkımız varken ulaşmayı evet. e, talep edebilecekken. Meclis tutanakları gerçekten ne kadar hani en açıkta olan şeyler bile ne kadar inceleniyor. Onun dışında mesela komisyonlarda mecliste tutanak tutulmuyor. şimdi Mecburi değil. Komisyon başkanına kalmış. E, o zaman bir komisyonda ne konuşulduğunu ettiğini biz bilmiyoruz mesela. birçok yani Bizim bizi yöneten kanunların aslında nasıl yapıldığını görmüyoruz. Bilmiyoruz. Bu şeffaf Değil asla. Onun için e, Türkiye'nin kendi içinde zaten bir dolu çarpıklık da var. Bunun da takipçisi olmamız gerektiğini aslında hatırlatıyor Wikileaksin gazeten. Evet kesinlikle aynı fikirde. Şeye dönersek tabi bu <gülüyor> kendimize göre adalet yazılarına evet. Ee, yani mesela Sırbistan'da da önemli bir yargı reformunun söz konusu olduğunu da e, belirtiyor. Bir yerinde belirtiyorsun yazın Bu da önemli bir gelişme aslında. Yani Sırbistan ya aslında, uzun süre... E, e, e, bu şeylerden benim e, bu konuya gelişim e, şeyden kaynaklanıyor. Anadolu kültürünün bir toplantısından kaynaklanıyor. Orada işte hafıza, bellek ve hakikat, adalet konuları konuşulduğu için... Evet. adı hakikat, 12... adalet ve hafıza idi galiba evet, değil mi? Evet. Bu hafta sonuydu. İşte, oradaki toplantının Anadolu Kültür'ün yaptığı bir proje var. Ondan ayrıca bahsedi. Daha sonraki bir programda bahsederiz. Çünkü benim de daha çok da içine girdiğim, bildiğim bir proje değil. Fakat Yurt dışından bu konuyla ilgili çalışan uzmanların gelmesi tabii her zaman ufuk açıcı oluyor. Çünkü bazen bildiğimiz şeyleri veya bir kafanızda bir en azından fikriniz olduğu şeyleri de dinlerken bir yandan Türkiye'yi düşünme fırsatı buluyorsunuz. Ve önümüzdeki dönemde de Türkiye muhakkak daha çok konuşuyor olacak geçmişle nasıl yüzleşmek, nasıl mümkün diye. Bunu yapmadan da hani Sırbistan'ın yolundan gitmek pek kolay gözükmüyor Sırbistan. Bunu yapabildiyse Yaparken de kolay olmadı tabii. Şu an Sırbistan hala çok milliyetçi bir ülke. Evet Sokak, yani. Onunla meşhurdu. Kronikti yani hakikaten. Evet. evet, evet. Ha, Hala öyle. Şimdi tabii bu, bu, bu yok denemez. Evet. Sırbistan sokaklarında yürüdüğünüzde 1389 yılısını her tarafta hala görüyorsunuz. O nedir? İşte Kosova Savaşı'nın tarihi. Osmanlı'nın Kosova Savaşı'nda evet. Sırp güçlerinin yendiği tarih. Hala o her yerde var. Ama insanların artık müthiş bir geleceğe bakma arzusu var Sırbistan'da. Bu çok önemli. O işte geçmişle yüzleşmeyi de getiriyor. Geleceğe bu kadar heyecanla, hevesle sarılırsanız bir yandan o da geliyor. Fakat işte gene Türkiye'nin de dinamik haline gelirsek, orada Osmanlı Devletler Topluluğu gibi ilerle bunu yapmak mümkün gibi geçmişle yüzleşmek o değil yani. Evet yani <gülüyor> şimdi öyle sorulup. Çok onu biz de Ali Gök ile birlikte yani şaşırdık diyemem ama yani ne, <gülüyor> nereye koyacağımızı bilemediğimiz bir şey de Osmanlı devletler topluluğu projesinin tekrar dışlar bakın tarafından getirildi galiba değil mi? Evet değil. evet evet evet, evet. ya yani aslında şey var tabii orada. Osmanlı coğrafyasının doğal olarak birbirine kenetlenmesi tekrardan gerçekten doğal bir şey. Bu Avusturya Habsburg imparator, yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bölgesinde de oluyor. Onun için Avrupa'nın her tarafında kendine göre bir hinterland var. Bu da çok da normal. Ama bunu artık Avrupa Birliği fikrine karşı bir alternatifi olarak evet. Osmanlı milletler toplu bu. Aynı, aynı zamanda son derece sömürgeci ve e, emperyalist bir yaklaşım. Ben de tam bundan bahsedecektim. İki şekil entegrasyon olabilir. Yani hani e, insanların birbirini daha fazla tanıması, ortak bir tarih hmm. üzerinden daha ortak bir geleceğe bakış üretmek başka bir şey. Merkezinin evet. Türkiye olduğu bir Osmanlı toplumundan bahsetmek bambaşka bir şey. Evet. Bir de şey var tabii Balkanlarda veyahut da Orta Doğu'da Osmanlı tarihine de çok e, sıcak sıcak bakılıyor denemez. Evet. Tam dersen, onu konuşmak güzel. Tabii ki de ortak bir tarih. hoş Ama e, ona tekrardan bir siyasi proje olarak bakıldığında çok da insanların sıcak bakacağını düşünmüyorum. Çünkü. Hele Avrupa Birliği'ne bir alternatif tırnak içinde bir proje olarak ak ak aklın alacağı iş değil yani. E, tabii Avrupa Birliği zaten e, kendisi e, kuruluna kadar bu, bu haline gelene kadar ne sıkıntılar çekti. Tans Onun, tamam öyle evet. Evet <gülüyor> bir, bir de tabii arkasında büyük bir savaş var orada da bir daha asla fikriyle aslında Avrupa Birliği'nin ortaya çıkması söz konusu. Şimdi burada ortada e, ne gibi bir fikirle ne gibi bir birleştirici yapıştırıcı fikirle ortaya çıkılabilir onu bilemiyorum. Türkiye'nin Osmanlı gene merkezi olarak yükselmesi dışında. Tabii ya bu e, gene konuştuğumuz şeyler işte de Türkiye'nin hani bir güç olarak geleceğe bakarken böbürlenme ve e, kendini e, olduğundan da büyük görme hallerine kapılmaması lazım. Veyahutta işte e, aslında daha emperyalist düşünceye karşı çıkıyor bir imaj yaratırken dünyada kendisinin böyle bir projeyle ortaya çıkmaması lazım. Evet yani bu konuda işte gene bir paralellik Wikileaks'in Türkiye'deki değerlendirilmesi bu sızan belgelerin Amerikan diplomat Hı. kriptolardan filan. Yani bunu tamamen bir Türkiye'ye karşı İsrail'in ve Amerika'nın bir komplosu olarak özellikle de yükselen Türkiye ve Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir komplo olarak görmek tam bu bakışın bir tezahürü gibi gelmişti bize de yani. Dünya zaten bize karşı, Türkiye'ye karşı bir komple olduğu için evet. <gülüyor> her şey, evet. Ee, bu, aynı zamanda geçmişle yüzleşmek deyince işte buna yönelik çabalar da geçmişte pek çok e, seferinde e, Türkiye'ye karşı bir komple olarak yorumlandı. Hatta bu muhtıralar döneminde hatırlıyorum uluslararası işte bu ceza mahkemelerinin bir tanesinde Türkiye için kurulabileceği ve e, Türkiye'nin de e, 90'lardaki Güneydoğu'daki günahlarından dolayı yargılanabileceği savaş suçlarından gibi e, satır aralığında laflar da geçiyordu o çok ulusalcı dergilerde. Şimdi <gülüyor> normalde zaten böyle bir şeyin çok bir o, olabilirliği yok, o, mümkünatı yok o, ama demek ki böyle bir, e, bir, bir o günahlar öyle bir ağırlık vermiş ki böyle bir korku da oluşmuş. Aslında toplumun genelinde böyle bir düşünce veyahut bu böyle bir düşünce entelektüel çevrelerde bile bir konuşuluyor, dillendiriliyor değil. Bu konuyla ilgili tartışan eden. Böyle bir şeyin demek düşünülmesi öyle günahlar var ki demek ki ağırlığı bastırıyor gibi geliyor bana. Evet peki sonuçta şimdi kendimize göre bir adalet başlığı altında evet. Çıkış yolu, evet. böyle bir şey söylenebilirse, nerede görülebiliyor bir sonuca bağlamak istersek birkaç dakikamız kalmışken? Evet, şimdi Anadolu Türkiye'nin yazımda da bahsettim. Toplantısına gitmeden önce düşüncem Türkiye'de böyle bir şeyin bir siyasi proje olarak ortaya çıkamayacağı, hukuki anlamda yapılmasının çok zor olacağıydı. Bir hesaplaşmadan bahsediyoruz. Evet, adının da konarak hakikat ve uzlaşma komisyonları kurulması diyelim. <gülüyor> veyahut da bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışan aynı zamanda hukuk temelli sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkması, bunların devletle işbirliği yapması veyahut da mahkemelerle işbirliği yapması, özellikle bu konuya yoğunlaşılarak hukuk üzerinden gidilmesi, bu konuda mesela bazı kanunlar çıkarılması vesaire, Bunlar ona çok zor geliyordu dünyadaki örneklere bakınca vesaire Bunlar gerçekten bir siyasi zihniyet dönüşümünü de çünkü gerektiren ve bir daha asla lafını kullandım ya bu evet. Arjantin'de mesela çok satan bir kitabın adı ve hakikaten bu fikrin ee, geçmişle, geçmişi ciddi bir şekilde sırtını dönerken aynı zamanda onunla hesaplaşıp dönmeyi gerektiriyordu. Türkiye'de böyle bir e, kopuş yaşanmadığı için, uzatılmış bir kopuş yaşandığı için daha doğrusu ve kopuş adeta bir varoluş hala ne geldiği için uzatılmış o kopuş. Sürekli bir dönüşüm, demokratikleşme böyle gidiyor gidiyor gidiyor, uzuyor uzuyor uzuyor, türlü bitmiyor, ucu gözükmüyor gibi. Evet. Ee, onun ancak bir, bir, bir, bir, bir takım sembolik adımlarla mesela işte bir müzenin açılması vesaire gibi e, adımlarla olabileceğini düşünüyorum şimdi aslında birazcık o düşüncem kırıldı bunların ele ele gitmesi gerektiğini düşünüyorum tek başına bir yüzleşme ile bir müzenin bir yerin bir anı mekanının olması oluşturulması e, o siyasi proje olmazsa bir noktada takılıp kalacaktır kendisi belki kutuplaşma mekanı haline gelecektir Azerbaistandaki işte bu da peşte de terör haza diye bir müze var, Te terör evi yani şey işte korku evi daha doğrusu oluyor. Dehşet evi. Evet. evet, dehşet evi. Değişti, tüneli tarzı. Orada işte hem komünist dönemin hem de komünist dönemden önce işte faşist dönemin Nazilerle işbirliği yapan aşırı sağcı da diyebiliriz. Dün dükedis faşistlerin. Evet, faşist tabii. E Belgelenmiş günahlarının belgelendiği bir müze var. Fakat bu müzenin kendisi mesela çok ciddi bir kutuplaşma e, e, sembolü. Bu bu <gülüyor> de kutuplaşılıyor ve diğer keza böyle benzer mekanlar üzerinden. E, onun için Macaristan o kup, e, siyasi zihniyet dönüşümünü yaşayamadı, o kutuplaşmayı aşamadı. Bir, mesela orada işte e, Doğu Avrupa'da Orta ve Doğu Avrupa'da Lastration dediğimiz Murat Berge de yazmıştı bu konuları e, Bir e, Adeta e, Proje ortaya çıktı diyelim Resmi bir proje olarak değil ama Eski rejimde yer alanların isimlerinin Bürokratlardan tutun işte İstihbarat örgütlerinde olanlar Herkesin bu arşivlerinde Açılmasıyla isimlerinin ortaya dökülmesi Ve bu isimlerin daha sistemin içinde yer almaması için Çekoslovakya'da falan oldu yani tek Cumhuriyeti'nde Slovakya'da şeyde de Macaristan'da da bir dereceye kadar el çektirmek bu isimler artık orada yer almayacak gibi evet. o da çok başarılı bir şey olmadı kutuplaşmaya hizmet etti o yüzden siyasi tarafının da işinin ve hukuki boyutunun da çok iyi hesaplanıp muhakkak yapılması lazım yapılmadan da olmuyor. Yani bir yandan işte Diyarbakır cezaevi gibi evet. müze onlar da dönüştürülmesi bir yandan da hakikat ve Onlar komisyonu gibi bir başka siyasi çizginin de izlenmesi. Mi, paralel yürütülmesi mi en iyi olabilir sence? Ya Türkiye'de şimdi bu susurluk döneminde ve sonrasında işte bazı komisyonlar kuruldu mecliste ee, e, tabii mecl böyle bir onların yaptığı ciddi arşiv e, belgeleme biraz hakikatleri ortaya ortaya çıkarma çalışmaları var fakat tabii onlar belli bir noktada geri geldi tıkandı çok e, e, ileri gitti mi de, de, hayır gidemedi ama meclis için de böyle bir şey e, Meclisi de aşacak şekilde hem meclisi bağlantılı fakat meclisi de aşacak bir şekilde dışarıdan da uzmanların içinde bulunduğu şekilde yapılabilir. Türkiye buna aslında hazır. Evet ama Bunu, mesela bu... fazla da bir şey çıkmadı galiba toplumsal bellek projesi meclise gitti ve evet. zorladılar ama... Ağır gidiyor en azından öyle söyleyebiliriz. çok şey ağır gidiyor. İşte burada, burada sivil toplumda bir devreye girmesi lazım. Bunun sadece Kürtlerin bir talebi olarak değil. Genel olarak bütün aslında Türkiye'deki yargı sorunlarımızı dönüştürücü. Türkiye'nin sadece Kürt, Kürt sorununa değil. Onun üzerinden aslında birçok ciddi adalet sorununu çözümleyici bir nitelikte olması lazım. evet. Zaman aşımıları vesaire, önemli konu alındı, edildi, bunları i̇şte, da dönüştüren. Daha, Türkler davasının zaman aşımına uğraması evet. gerçekten kapatılması imkansız bir yara ya, gibi aynen, çıkıyor Aynı, Orada ta ta takılıp kalıyor işte, yani bir adalet bir türlü yerini bulmuyor. Bu bunlara da bir geniş anlamda çözüm bulan bir bakış getirebilecek bir şey olması lazım. Evet yani üzerinde pek durma fırsatı bulamadık ama daha geçen gün bir haber vardı. Yani hakikaten insanın bayağı sarsıldığı türden antikacıdan çıkan bir belgede Sabahattin Ali suikastine ilişkin tarihi bir belge çıkıveriyor. 62 yıl önce işlenip karanlıkta kalan Sabahattin Ali suikastine ilişkin bir belge tesadüfen. Hı -hı. Antikacıdan evet. çıkabiliyor bu. Ne <gülüyor> Çok nedir? antika bir durum tabii bu. Evet, evet. <gülüyor> Başlı başına. Evet. hala yapılması gereken çok ciddi arşivleme, belgeleme çalışmaları da var. Yani bu konuda da yeterince aslında işte yol alınmadı. Zaten bu örnek de gösteriyor zaten. Bunun için yani önümüzdeki dönemde Osmanlı devletler topluluğundan çok bu tarz şeyleri konuşuyor bence de öyle. <gülüyor> Biraz <gülüyor> ikimize baksak, dünyaya adalet dağıtmadan önce. iyi olabilir hakikaten. Evet, evet. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederiz sizin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Seyyare Tezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Friends of Distinction grubundan dinledik Grazing in the Grass adını taşıyordu Jessica Cleves bu gruptan daha doğrusu solisti grubun Friends of Distinction grubunun 1960'larda çok önemli bir üne sahiptiler onun solisti olan Jessica Cleves'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız ünlü parçaydı bu. Jessica Cleves 1948'de bugün Los Angeles'ta doğmuştu. Friends of Distinctions'dan Grazing in the Grass geldi. Açık Gazete Alp Bulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Emel Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet. futbol mu konuşalım huliganizm mi Şiddi, <gülüyor> yükselen şiddeti mi yoksa ikisinin beraber mi Beşiktaş Bursa maçında Devletin şiddet tek elini evet. konuşalım <gülüyor> <gülüyor> son bir haftaya gündem vuran oldu aslında iki farklı e, olay sebebiyle hem de aynı bölgedeki aynı semtteki hatta iki olay sebebiyle Dolma Bahçe civarında değil mi evet. evet yani şey nasıl diyelim hani Beşiktaş ile Kabataş arasındaki ee, 400-500 metrede olanlar oldu 2-3 günde ve hala da konuşulmaya devam ediyor üzerinden hani birinin işte bir hafta geçti birinin 5 gün geçti ee, biz biraz daha sporla spora yakın olanıyla sporla ilgili de demek istemiyorum ama yakın olanından bahsedelim burada ee, tam e, öğrencilerle polisin öğrencilere polisin müdahalesi olmuştu ki üzerinden 2 gün geçti bu sefer aynı yerde ee, Beşiktaş Bursa Spor maçı Türkiye e, Süper Ligi maçı için iki takım taraftarları Gündüz maçı için biraz erken buluştular Ve olanlar oldu ee, 2000, e, 2003 ya da 2004 sezonunda Bursa Spor küme düşmüştü Ve Bursa Spor taraftarları O sezon Küme düşmelerinden Sorumlu olarak Beşiktaş'ı da görüyorlardı Peki kaç Kaç yılında dedin 2004, 2004 sezonu 2004 yani 6 senelik bir 7 sezon olmuş. 7 sezonluk 7 sezonlu bir oldu. hesaplaşma peki evet. neden Beşiktaş'ı sorumlu buluyorlar? çünkü Bursa Spor zaten o 2-3 sezon iyi gitmiyordu yani şimdiki gibi değil böyle hani her sezon işte 14. 15. olur son 3 hafta ligde kalır son 5 maçı kazanır ligde kalır o sezonda belinsel bir tablo içindeydi ve son haftalarda ligde iddiası kalmayan Beşiktaş tamamen boşlamıştı maçları ee, Rize deplasmanında galiba iki bir inildiler Rize Spor'da kümede kalmıyordu i̇şte şey Bursaspor'un direkt rakibiydi ve hani şu yani Rize Spor'a yattınız maçı sattınız hatta biz de o yüzden küme düştük demeye geçiyorlar aslında bu gerekçe bile hani e, Türkiye'de alıştığımız e, tablonun hiç farklı değil hani şeyi başka yerde arama Hatay başka yani Bursaspor e, o sezon başından beri müthiş gitti de biri de spor, üç puan kazanınca mı e, ligden düştü? Tabii ki değil yani güzel bir bahane aslında olsaydım için. Ve, Günah geçisi yani. E, tam öyle. Yani, e, çünkü şeydir sezon başında hakikaten bazı takımlar böyle şampiyonlukta iddiası kalmayınca düşme düşmede yoksa bazı maçlarda şey yaparlar son 4-5 maç illa bir çıkar olması gerekmiyor orada. Boşlarlar yani oyuncular biraz tatili düşünmeye başlar antrenmanlar gevşemiştir. Yani çok etik midir? Değil. Yani dakika son, son maça kadar sizin hani işinizi en iyi şekilde yapmanız lazım ama etik hani yine, değil ama evet. yani <gülüyor> abartmamakta gerekir herhalde. Evet, aynen öyle. Ve o zamandan sonra bir iki takım arasında bir e, kan davası oluştu. Bursa Sporları hani Beşiktaş'ı gündüzü göstereceğiz diye bilendiler. İşte bir sezon ikincilikte kallar, geri gelirler. İki sezon kaldılar. İki sezon bile olabilir. Sonra Bursa Spor geri geldi. Dört i̇şte sezondur tekrar Süper Lig'de. Ee, Geçten sonra da şampiyon oldu ama o döndükleri, Süper Lig'de döndükleri ilk sezondan itibaren valilikler bir karşı karar aldı. Bursa'daki maçlara Beşiktaş taraftarı gitmiyor. İstanbul'daki maçlara da Bursa Spor taraftarı gelmiyor. Halbuki Türkiye Süper Lig'indeki maçlarda deplasman takımına %5'lik kontenjan var. Yani İnönü Stadion'da ise şu andaki kapasitesiyle 1600 kadar seyirci gelmesi lazım Bursa'da ise Demek ki 900 bin kadar Seyirci gitmesi Deplasman seyircisi olması lazım Ama emniyet sebebiyle bugüne kadar yani Geçen pazarki Maça kadar işte 4-5 sezondur Engelleniyordu bu Bu sezon Geçen hafta açıklanan bir kararla Bunun değiştirilmesine karar verildi Ve dendi ki artık Deplasman yasağı yok Bursa Spor taraftarları ya bunun ilk adımı olarak da Bursa Spor taraftarları İstanbul'a gelebilir. İnanistan'da maç izleyebilir. Zaten normalde İnanistan'da Detlas fan seyircisinde ayrılmış bir yer var. Hani yasak olsun olmasın. Oraya oturacaklar. E, bu arada bu yasağın e, mesela basketbolda e, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kendi olan maçlarda 3 sezondur uygulandığını söyleyelim. E, Detlas fan seyircisi giremiyor. Bu sezon Trabzonspor'da dahil oldu. Bu şeye ligi çıktığı için e, bu döngüye mesela Galatasaray kendi sağ maçı gibiyse basketbolda Beşiktaş Ejisi giremiyor maça. Yani evet. Bir tek futbolda oynandığını da zannetmeyelim. Çünkü basketbolda şöyle bir sıkıntı var. Salon daha ufak bir alan. Hani bir tribünden diğerine bir şey fırlatmak hatta zıplayıp atmak falan daha kolay. Yani polis orada daha zor engelleyebiliyor. E, sahaya bir şey atıp oyunu engellemek daha kolay. Yani sahaya müdahale. Bu yüzden böyle bir karar alınmıştı. İki sezonu uygulanıyor. E, hatta üç mü? Yani bayadır var 2009'dan beri var. E, geçen haftaki maçtan önce de maç işte Bursaspor Beşiktaş'ın Avrupa maçları yüzünden pazar günü 14'ü alındı. Pek alışık olmayan bir saati. E, ve maçtan önce işte 12, 11,5, 12 gibi taraftarlar buluşlar birbirlerine girdiler. Üç Bursaspor taraftarı bıçaklandı. Muhtemelen Beşiktaşlar tarafındandır. Hani kendi aralarında bir e, Hürsümet Söz Konusu Çünkü bu da oluyor. Yani Türkiye tribünlerinde bunu da gördük. Aynı tribünde birbirini bıçaklayan taraftarları da gördük. Ve daha Çünkü... geçenlerde de yine çarşı grubu içinde de çok grubun liderliği liderli konumunda, liderleri konumunda olan iki kişi arasında ciddi bir silahlı şeyde yaşandı. Evet. dışında yani Üsküdar'da stat. olan bir şey. Artık hani Sadece arka planı iyice futbol olan bir durum. Üsküdar İskelesi'nde meydana gelen bir olaydı. Ee, işte bu sefer birbirine girdi. Taraftarlar geçen pazar ama yani işte burada birkaç faktör var. Bir, e, yani iki takım arasındaki e, husumiyetin yatışmamış olduğu yani belki bir iki taraftar sesine bakarak görülebilirdi. Çünkü bu e, futboldaki şiddet vesaire konusunda mesela en, İstanbul Üniversitesi'nin vardı öyle bir birimi. ...çok iddialılar. Hep şunu söylüyorlar... ...biz taraftar forumlarını bile her gün kelime kelime... ...takip ediyoruz. Hani çok sıkı... ...bununla ilgili ekibimiz var. Yani, e, ö, yani o, o kadar sıkı takip etmeye... ...bile gerek yok. Hani bir iki taraftar... ...forumuna girilse muhtemelen görürüz zaten. Usumetini... metin da bir hesaplaşmanın olacağı. Ve buna karşılık bir ciddi bir önlem alınmamış gibi... ...gözüküyor yani. Asıl e... sorun orada yani bunca yıldan sonra... ...bir ara verildikten sonra ilk defa... ...buluşluyorsa buna... Tedbir alınmaması şa çok şaşırtıcı bilmiyorum ama kötü bir şey yani. Çünkü e, yani Doğanbahçe olaylarındaki hani 100-200 ya da e, Kurtköy dedi galiba şehre sokulmayan gru öğrenci grubu değil mi? Otobüslerin önünde evet. pata pataklanan Kurtköy Benzincideki yani öyle 100-200 öğrenci grubu değil burada baya ciddi bir kitle söz konusu. Yani orada kameralardan gördüğüm kadarıyla bir, birkaç bin Beşiktaşlı bir seyirci var ya <gülüyor> e, bir bin kadar bursul desin ya 4 5 bin kişi söz konusu. Yani onu zapt etmek için öyle 100 polis 200 polis değil. Eee yani çoğu çocuk yok, koca koca herifler, işlerini bilmiyoruz. Hani maçla hiç alakası olmayan taraftar kisvesi altının ne tip ne kriminal tipler olduğunu da bilmiyoruz orada. Hakikaten şey olabilir hiç. Hani Beşiktaşlısınız ama işimiz burada bizim şeye gelmek. Hani çatışmaya gelmek asıl diyen sabıkalılar bile olabilir. Pat dışında çünkü kontrolün olduğu bir yokta dilcade herhangi birinin geçebileceği bir nokta o, standart evet, değil. Ben de televizyonda ekranda görmedim ama gazetelerde özellikle Vatan Gazetesi galiba epey ayrıntılı olarak sergilemişti. Hakikaten e, bak, baktığı zaman insanın e, sadece dehşet duygusunu e, duygusuna kapılabileceği şeyler verdi. Yani çok büyük ve keskin bıçaklarla e, öldürme kastıyla insanların üzerine gidirdi yani izlenimini veren şeyler var. Şeyin dışına çıkıyor, futbolun Hı. dışına çıkıyor. Yani ne kulüp ne federasyon vesaire caddede sokakta olan bir olay ve önceden takip edilme ihtimali var. Ee, ama ne bileyim hani ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki en ufak olayda bile e, çok ciddi emniyet şey olan e, önlem alan emniyet valilik bu sefer gayet la gayet davranmış gibi göründü bana görüntülerden ve. Ve Doğru hatta olay oluyoruz. olmadığı zaman bile emniyetin her tarafta güvenlik aldığını hani e, tabii bu tabii civarda işte, oturanlar Taksim'de, olarak biliyoruz. Taksim'de 50 kişi bildiri okur, 4 otobüs polis gelir 50, 50 tane kadının karşısında. <gülüyor> evet. Evet. 4 <gülüyor> otobüs polis orası, hani bakılır ha bunlar kadın mı aman hani eksik etek gidelim biz falan böyle gider bir de hani hakaret gibi de hani bunlar zaten bir şey yapamaz falan diye giderler o otobüslerin 3 tanesi. Öyle bir durum şimdi burada yani birkaç bin kişiden bahsediyoruz. Tüm erkek işte hani alete devam getirilmiş, gayet hazırlıklı gelmiş bir kısm için, hepsi için değil. Ve tabii böyle bir itiş-kakuş durumunda yani oradan geçen olayla hiç alakası olmayan bile tarih şey olabiliyor, celallenebiliyor, olaya katılabilir. Gayet tahsız durum olabilir. Yani benim Beşiktaş'ta çok iyi arkadaşım var. Hani onun için neyse ki o gün başka bir yer demiş. Yani maça gittiği halde o saatte orada değil olayların olduğu saatte. Yani bir yani ciddi problem bu emniyetle ilgili sorun yani herhangi bir gösteri vesayede çok ciddi önlem alınan e, hatta e, şey yapılan izin verilmeyen yani, ortamda güzel şehrimizde güzel ülkemizde bu sefer böyle bir durum yok e, ikincisi kulüplerin sorumluluğu kulüpler dün ceza aldılar cezalar açıklandı Beşiktaş iki maç tarafsız sahada oynama cezası aldı Bursaspor iki maç seyircisiz oynama e, yani ben mesela kulüplerin e, Seyircilerinden tamamen sorumsuz olamayacağını, hele stat içindeki bölümlerde mutlaka sorumlu olmaları gerektiğini. Eğer detasmanlara mesela seyirci götürülüyorsa kulübün bu e, şeyde taşım ulaşımda bir payı varsa e, mutlaka sorumlu sayılması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi buradaki olayda e, kulüp ne kadar taraftarını stada Beşiktaş'tan gelen 500 kişiyi, oradan gelen 300 kişiyi, hele Bursaspor için mesela aynı şehirde değil. Denizoğlu'yla gelmiş başka bir şehirdeki bin kişiyi nasıl kontrol edebilir? Nasıl önlem alabilir? Tam şey olmuş değil mi? Ikna olmuş değil mi? Yani bu cezalar bu bakımdan garip geldi. Yoksa e, stat içindeki olaylarda e, takımların çoğu zaman gerekli önlemi almadığını biliyoruz. Daha önceki olan olaylarda yani kulüp kendi güvenlik görevlini tutuyor. Güvenlik görevlisi birine yumruk atıyor mesela. Bunu da gördük daha önce. Hani o takımın taraftarı gibi davranıyor. Ama burada daha çok sorumluluk e, hani o şehrin emniyetinden sorumlu kurumda gibi gözüküyor bana. E, ve yani bu kadar stat dışında e, hazırlıklı bir ortamda yani şeyi de bilemiyorsunuz demin dediğim gibi. Yani orada o kişilerin aslında ne kadarı e, şeyle alakalı, e, futbolla alakalı şeye bile bakmak lazım. Yani o maça gitmeyen bir grup var mı oradan hakikaten? Yani Polisten kaçmak için ciddi olarak yani biz sadece buraya Kavgaya geldik. Yani maça gitmekte çok mühim değil diyen bir grup bile olabilir. Sırf bu için, iş için bilenmiş gelip oraya. Ee, yani şimdi yani kulüplerin başına patladı kabak. Ee, orada da şimdi mesela bugün Galatasaray okuyorlar. İtirazlar var. Hani sağ kapatma ya da trafı sağ cezalarında. E, yani bu olaylara hiç ilgisi olmayan, e, tek amacı takımını, hatta takımını bile yani o da güzel futbol seyretmek olan seyirciyi cezalandırdığını söylüyor bazı yazarlar bunda akıllık payı var hep hani bu gerekçe söylenir ee, yani sağ kapatıyorsunuz ee, olay çıkaran işte hani bu geç hafta için söylemiyorum 50 kişi 100 kişi olay çıkardı siz 20 bin kişiye cezalandırıyorsunuz ee, sadece takımı cezalandırmıyorsunuz diye orada yeni ceza tipi konuşabilir ben konuşulabilir ben mesela hep puan <gülüyor> silme cezası verilmesi gerektiğini savunuyorum o zaman seyirci cezalandırmazsınız. doğrudan ama takımın lıktaki konumun da ciddi olarak çe şey yapacak sarsacak bir ceza verirsiniz iki puan üç puan e, doğrudan çok etkileyecektir çünkü e, puan üzerinden para kazanılıyor artık Türkiye liginde kaç puan aldıysanız yani televizyon gelirinin e, yayın gelirinin bir kısmı kazanılan puan üzerinden hesaplanıyor ondan olacaksınız dediktiki konumuz aşağı doğru gelecek hani evet. seyinize evet. maça gelebilecek yani bence daha uygulanabilecek bir sistem e, o ya yani, buna da karşılıkta yani, Türkiye'de şey vardır, hep bir arkadan dolanma, bir şortkat kısa yol olduğu için ama o cezaya karşı taraftar bilmem daha bu sefer şey hep şöyle bandı bulunuyor. Hatta bu sağ kapatma yolu için. O zaman işte 100 tane Beşiktaş'la Trabzon forması giyer, Trabzon tribününe girer, orada olay çıkarır, Trabzon'un ceza almasını sağlar. Bizim Sergen Yaltın söylüyordu. Yani kafası sadece sinliye basan bir kişi örneği olarak güzel. Yani futbolculuğu da öyleydi çünkü Sergen Yaltın'ın. E, yetenekli ama hiçbir zaman disipline ve iyi oyuncu olamamış bir e, kişilik. Tamam şeye basıyor yani e, kafa. Hani ama bu sefer taraftar da ona Kısır. karşılık böyle bir yol bulur hani falan. E, o hiç, ne yapalım o zaman? Ortalığı boş mu bırakalım? Böyle bir yol yolunu görmezden mi gelelim stat içinde? Yani öyle ceza verilmesin. Kişiye ceza verilsin. Mesela. E, tamam hani dışındaki olay da belki öyle. Güya e, işte her olay kameraya yazıyor. Stat içindeki olay Kulüp sorumlu değil mi? Oradan elbette sorumlu. Yani ustadı kira alıyor. Şimdi yeni stat tipleri var işte. Galatasaray'ınkinde göreceğiz. Her şeyi kendilerine göre organize ettiklerini edeceklerini söylüyorlar. Yani orada bir olay olursa mutlaka sorumlu olacak kulüp tabii. Ee, yani bu hani sorumlu tarafı. Bir de hani şunu vurgulamak lazım. İşte hani, böyle bir olayda orada onlarca kamera oluyor. Çok fazla televizyon kanalı var Türkiye'de. Hani Popüler, yani sadece haber kanalları değil, popüler kanallar bile. O akşam gösteriyorlar olayları tabii. Ya da Hatta arttığı gün, birkaç gün devam ediyor. Gazetaya yayınlıyorlar. Yani şey oluyor, futbolda şiddetseci, maça gitmek hakikaten tehlikeli bir iş. Maça gitmeyelim. Bu, bu kısmında da olayın bir hani medya payı olduğunu düşünüyorum. Yani olayların çıkmasında değil de bu kadar yaygın ve çok gözükmesinde. Çünkü muhtemelen... Türkiye'de futbol şiddetinin en fazla olduğu dönem 1970-90 arası dönem diyebiliriz. Yani hakikaten bu taraftar gruplarının ilk oluştuğu, çeteleştiği ve birbiriyle kavgaya tutuştuğu, sokak kavgalarına tutuştuğu dönem. Yani ciddi ciddi maçların sabahında, hele maçlar o dönemde gündüz oynandığı için maçların sabahında buluşulup, işte kasaturalı, bıçaklı, baltalı 200-300-500 kişilik grupların birbirine girdiği bir dönem. Ama 92'nin sonunda İstanbul'da bu grupların, yani üç büyük takımların, taraftar grupların liderleri bir barış yaptılar. Ee, sözlü buluştular. O zamanki galiba milliyet yani ana akım medyadan birkaç gazetede bunları yayınlamıştı hatta. Ve hani bu kitlesel kavgaların olmayacağına dair bir şey, sözleşme yaptılar. Yani yazılı bir şey değil ama sözlü olarak böyle bir vaatte bulundular. Ondan sonra da bu e, kitlesel kavgaların aslında azaldığını e, biliyoruz. Yani her maç öncesi sokakta böyle yüzlerce kişi buluşup kavga etmiyor. Yani Geçen pazarki durum bir çok istisnai bir durumdu. Yani bu her maçta olabilecek bir durum değil. İstanbul takımları arasında bile olmuyor. Ama işte mutlaka bu şeyde oluyor İstanbul içi derbilerden işte şeyler böyle neredeyse kutuya doldurulup götürüldüğü için taraftarlar işte orada cam kırma itiş, kakış bir takım olaylar oluyor ama e, hani geçen haftaki olayı e, her zaman görmek mümkün değil. Bu e, Burada şey var. Yani 1985'te bir olay olduğunda sadece TRT vardı. TRT o zaman istediğini gösterir. istediğini göstermez. Türkiye'nin izlediği tek kanal. E, gazetelere kısmen yansır. Yani e, bu kadar duyulmayabilirdi. Şimdi hiç yani herhangi bir olayda olduğu gibi bu olayın hiç kaçışı yok. Yani mutlaka ...ciddi bir şey olacak. Yansıması oluyor medyaya Büyük şiddet varmış gibi gözüküyor. Yani o kadar büyük olmadığını da söylemek lazım. Geç haftaki olay dışında. Yani her maç öncesi böyle... ...kanlı bıçaklı olaylar olmuyor. Maçlarda çok şiddet var. Gidemiyoruz. Şeyi doğru değil. Sözü de doğru değil. <gülüyor> Bunu da burada belirtmek lazım. <gülüyor> evet ama yani... ...bunun yakın vadede abartılı bir şekilde geri dönmeyeceğine ilişkinde bir garantide yok yok. E, e, yani geçen haftaki olay tabi çok kötü yani. Ee, dediğimiz gibi binlerce kişiden bahsediyoruz yani. Evet. O şeydeki e, hani bazı görüntülere bakınca yani cadde tamamen işte taraftar dolu öbür taraf saldırıyor ortada 50 kişi bir polis grubu kalkanın arkasına saklanmış kaçmaya çalışıyor orada ee, Böyle görüntüler vardı ve o hani o taraftar çok rahat. O kadar hakim ki duruma ben beş kaç tabi İstanbul'da olduğu için ee, hani buranın kralı biziz hani polis pek bir şey yapamaz havasındaydı ee, neyse ki yani tek e, mutluluk verici olan yani bir can kaybı olmaması bu kadar evet, ben de şak, yani tamam yani çok bir de öyle bir şey şey yani asıl sevinilecek taraf o olsa gerek çünkü çok daha e, büyük bir feci bir sonuçla karşılaşmak evet. an meselesi gibi geliyor insana. Evet yani ve şey olduğunda hani iki kişi öldü orada yani o sadece Türkiye'de değil tüm futbol dünyasında duyuluyor tabi yani Avrupa'da da UEFA'nın veşlesi haber koyuyor mesela. Evet. İşte kavga çıktı iki kişi öldü bu ondan sonra Türkiye'deki maçı yani Avrupa kupası maçını tabii UEFA bu sefer bir değil üç gözlemci birden gönderiyor burada hep olaylar böyle mi? Balbuki onlar daha çok kanistat içini ve tam çevresini kontrol ediyorlar ama hani, maçtan 3 saat önce olan e, yan caddede iki cadde olan olayı belki de görmüyor. E, ciddi bir zaman altında kalıyorsunuz. E, evet bundan 10 yıl önceki Taksim'deki bıçaklama ve cinayetleri tabi hala yani, unutmamışlar. E, hala unutulmadı yani. çünkü işte e, asıl zan bir de oradan, bir tam evet. Türk şeyin e, yargı sisteminin de şeyi var. E, asıl zanlının yakalanmadığı, onun dışarıda olduğu konusunda işte bir takım sözler vardı. Yani bilmiyorum geçen yıllarda bir tutuklama oldu mu son bir yıl içinde. Ama iki litre öldürüldü orada sokak ortasında. İşte neymiş? Hakaret etmişler tıkbana vesaire. Yine yani o demin konuştuğumuz bahaneler. Yani neye hakaret ederse etsin adam öldürür mü yani Allah aşkına? Ve yani oradaki şeyi düşünün, revanç mı için yani? 40 bin kişi, 40 bin liste küf ediyordu. Tribündeki milletvekillerini falan bilin neresi Evet, çok ağır bir durumdu ve yani İstanbul'un ve Türkiye'nin merkezinde adam boğazlandı. Evet, tam öyle. İşte Paris'te mesela, Paris Saint Germain'in kale arkası tribünlerinde böyle ciddi sorunlar var. Onlar en sonunda Kale Arkası tribünlere bu sezonun başında o taraftar gruplarını almamaya karar verdiler. Çünkü yani hem stat içinde ciddi problemler yani e, aşırı sağcı olanlar devamlı ırkçı, küfürler, pankartlar hep kendini belli ediyorlar. Stat dışında da çok kavga dövüş oldu. Ölen olduğu yaralanan olduğu son 4-5 yılda e, polise saldırı oldu. o Şimdi onlar tribüne alınmıyorlar. Yani grup halinde. E, onlar yani o tarafta da tabii Maçları protest ediyorlar. Sayısında ciddi bir düşüş oldu. Bu sefer yani daha sakin geçiyor tribün açısından maçlar tabii evet. evet peki bunu burada bitirelim. Herhalde bugün gene maalesef pek spor konuşacak halimiz kalmadı ama önemli evet. önemli bir konu. Bir şuna değinebiliriz. Dün Basketbol Avrupa Ligi'nde bir zirve maçı vardı. Fenerbahçe, barcelona maçı. Fenerbahçe geçen yılın Avrupa şampiyonunu deplasmanda yenmişti. İlk yarısında ligin. Ee, ikinci yarım <gülüyor> açı bu. Gruplarda yedinci maçtı. Ee, bu sefer Barcelona altı seyre kazanmayı başardı. Ravanş'ı aldı. İki takım puan puanlar. Ee, hani çok kıran kranı üstüde evin maçı dedik hakikaten. Ee, daha da sevindiricisi. Yani Dünya basketbol şampiyonası sırasında 15 bin kişinin dolduğu ama daha sonra acaba bu savonda bir daha dolu maç olur mu diye düşündüğümüz Sinan Erdem Spor salonunda yine 15.000 kişinin olmasıydı. Tamamen doluydu salon. Ve sezon başından beri yani geçen sezon ortalama 1000-1500 kişi oynuyor Fenerbahçe. Bu sezon e, galiba 14.000 seyirci ortalamasıyla oynuyor Avrupa birincisi. Avrupa liginde. E, hani hakikaten garip bir ülkeyiz. Geçen sene de Fenerbahçe. Çok kötü bir takım değildi ama bu sezona bu kadar iyi başlamamıştı. Avrupa liginde. E, o yüzden seyirci hiç itibar etmedi maçlara. Bu sezon... İşte dünya şampiyonası basketbolun yükselişi derken takım dayı e, tamamen dolu salonunda oynanan dört maç e, ve şey yani geçen süzünün on katı seyirci ortalaması. Evet, Ortası yok hani beş bin olsun da bir yedi bine çıksın olmuyor. uçsuz çizgi ülkesi Türkiye. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkürler Alp. Görüşmek haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Spor Evet bu şekilde de tamamlamış oluyoruz açık gazeteyi de. Bir kez daha hatırlatalım. Bu büyük bir imza kampanyası başladı bugünün. Wikileaks'in üzerine binen bütün hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem diğer hükümetleri hem de bu konuda payı olan şirketleri de uyaran avaz.org'da bir kampanya yürüyor. Ve Wikileaks ve ortaklarına derhal durdurun bu şiddet ve saldırı eylemlerini. Demokratik ilkeleri, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ilkelerine saygı gösterin. Eğer herhangi bir kural çiğnemişlerse de usulüne uygun şekilde adil şeylerle adil yargılama usullerine uygun şekilde yapılmalıdır ama hiçbir zaman yargısız infaz ve korkutma ürkütme saldırı kampanyaları kabul edemezler ve bu hafta e, bir, bu hafta sonuna kadar 1 milyon imzaya ulaşmayı hedeflediklerini de söyleyelim büyük bir hızla da devam, artmakta ve devam etmekte olduğunu görmek mümkün zor da de Dünya Medya Sempozyumu, Uluslararası Medya Sempozyumu Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği başlıyor. Orada da bu konu ele alınacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde bunu sona erdiriyoruz yayını ve We Shall Overcome çalacağız bir süreden beri. Preservation adlı albümü size bize radyomuza hediye olarak Turgay kardeşimizden geldi Gayet hoş Çok sayıda değişik insanların katkısıyla yapılmış Ama aynı orkestrayla Preservation Hall Jazz Band ile yapılmış New Orleans müziklerini dinlememiz mümkün Şimdi bir diğerini de dinliyoruz Burada Pete Seeger 90 yaşında 90 yaşını aştı Ve Tao Rodriguez Seeger Preservation Hall Jazz Band'le birlikte Pete Seeger bu yaşta hala vokaller ve banjo çalıyor söylüyor. Tavro Dige Seeger'da vokallerde, arka, arka vokallerde de Michael Miranda ve Ruth Ungar var. Geri kalanı da Preservation Hall Jazz Band elemanları ve çok Pete Seeger'ın da besteci olarak aralarında bulunduğu artık aktivistlerin marşı sayılabilecek We Shall Overcome'ı dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Geçirmenin bahanesi olamaz ama Yanlış Bonus e, albümünün e, Bu albümün bir de Bonus e, cd'si var Onun e, bir parçasını Çalacaktık asıl albümdeki Daha önce deste çalmış bulunan, buldu, Bulunduğumuz Anneli Franco'nun söylediği Fred Train geldi ama Yılmadık değiştiriyoruz Ve birazdan bu sefer Doğru olarak We Shall Overcome'ı Pete Seeger, Tau Seeger ve e, Tau Rodriguez Seeger ve Preservation Hall Jazz Band'den dinleme fırsatınız olacak. Bir kez daha günaydın. Çıkkastı